Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, İmam Buzire Hazretleri'nin Kaside-i Bürdesini okuyoruz. 116. beyte gelmiştik. En son, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını anlatmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracından bize büyük hediye olan namaz, ondan bahsetmiştik. Sonunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e olan muhabbet. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı her şeyden daha fazla sevmek. O muhabbet yürekte olduğu zaman, o aşk yürekte olduğunda, o zaman Müslüman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hakikat adına ne duyduysa, Semi'na ve ata'na diyecek. İşittik ve itaat ettik. Kur'an-ı Kerim'i, ayet kelimeleri kerimeleri dinliyorsunuz. Onlara muhatap oluyorsunuz. Semi'na ve ata'na diyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam'ı duyuyorsunuz. Anam babam yoluna feda olsun ya Allah diyorsunuz. Muhabbet olmadan, aşk olmadan bunlar söylenmez. Belki normal zamanlarda söylenir. Ama o aşk bizi yaşamaya davet edince yaşadığınız zaman sevdiklerinizi, inandıklarınızı hayatınıza tatbik edince Allah'a ve Resulüne düşman olanlar size de düşman olacaklar. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ Amanu اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ İşte o zaman siz aşkınız için bedel ödeyeceksiniz. Muhafaza edecek, müdafaa edeceksiniz. Ben bu sevdayı, ben bu hakikati, ben Peygamber Aleyhisselam'ın yolunu, her şeyimi veririm. Canımı veririm, malımı veririm. Ama şu can, şu bedende olduğu müddetçe hakikatin tek bir noktasının çiğnenmesine müsaade etmem. Tabii gücümüz yettiği kadar. Allah Azze ve Celle bizi Takatimizin üzerindeki bir sorumlulukla mükellef kılmıyor. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Takatimiz, gücümüz neye ne kadar yetiyorsa o kadarla sorumluyuz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti, aşkı geçen dersimizde onu konuşmuştuk. Şimdi bu dersimizde aşk bağlamında hem günümüzdeki olaylar muaceyesinde Sultan Fatih'in peygamber Aleyhisselatu vesselam'a olan aşkı Osmanlı İslam devletindeki o aşk o aşk onları İstanbul önlerine getiriyor feth'e getiriyor Ayasofya'nın dışarıda İstanbul fethinin konuşulduğu bir bağlamdayız Arapça yayınları takip eden kardeşlerim onlar bir parça muttali olmuşlardır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesine İngiliz aklına hizmet eden öyle adamlar var ki onlar işgal diyorlar işgal. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem letuf tahannal konstantiniyye fele n'am Emiru emir <gülüyor> emirha ve le n'am el ceys Mutlaka buyuruyor aleyhissalatü vesselam, İstanbul fethedilecek. Kostantiniye İstanbul olacak. لَتُفْتَهَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّ فَلَنِعْمَ emiru emiruha, Onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandan. Onu fetheden asker ne güzel bir asker. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ım yola revan oldular. Maviye radıyallahu anh zamanında İstanbul önlerine geldiler. Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri orada, işte orduyla geliyor. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhum. Sahabi ordunun içinde İstanbul'u fethedecekler ama fetih müesser olmuyor. Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri şehit oluyor, vefat ediyor, orada kalıyor. 835 yıl önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İstanbul'u müjdeledi. Letuf tehannel kustantiniyye. Peki neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u müjdeler kardeşlerim. Hennek muharebesi sahabe-i radıyallahu anhum, Allah Resulü muhasara altında. Kuşatmışlar müşrikler, münafıklar, Yahudiler aynı saftalar. Yeryüzünde bir tane Allah diyen bırakmayacaklar. Allahu Ekber diyen bırakmayacaklar. Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum açlar, açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar. Efendimiz aleyhisselam taş bağlıyor karnına. Ama bir ordunun önünde duruyorsanız, imamsanız, acılarınız, ızdıraplarınız olur. Fakat gözyaşlarını yüreğinize boşaltırsınız. İnsanların önüne geçer ağlarsanız, o zaman millet ayakta duramaz. Efendimiz aleyhisselam, Açlıktan karnına taş bağlıyor ama sahabe-i kiram onlara o halini göstermiyor. Ne zamana kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın açlığı sadece ona malum, Allah Azze ve Celle'ye malum, önlerine bir taş çıkıyor, kaya, kıracaklar, devam edecekler, hendeyi kazmaya devam edecekler. Fakat bir türlü kayayı yaramıyorlar, yollarına devam edemiyorlar. Hendeğe açamıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a haber veriyorlar. Resulullah Aleyhisselam geliyor, vuruyor. Taş yarılıyor. Üçte biri yarılıyor. Allahu Ekber U'tîtu mefatîha Şam Allahu Ekber buyuruyor. Şam'ın anahtarları verildi. Şam o zaman Doğu Roma'ya bağlı, Bizans'a bağlı. Efendimiz Aleyhisselam fethini müjdeliyor. Yani oradan girecekler orayı alacaklar, sonra İran'ı müjdeliyor, Yemen'i müjdeliyor. Munafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki evlerine abdest almaya gidemiyorlar, karınlarını doyuramıyorlar ama Peygamber aleyhisselam onlara o günün süper devleti İran'ın fethini müjdeliyor. Bizans'ın müjdesini veriyor. Kardeşlerim Efendimiz aleyhisselam Hendek muhasarasının olduğu zaman müjdeler veriyor. Onlardan bir tanesi Şam, yani oradan Roma'nın toprağına girecek, benim ümmetim girecek. Fakat İstanbul'u hem orada mecaz yoluyla müjdeliyor, hem de müstakil olarak İstanbul'un fethinden bizzat bahsediyor. Ahmet bin Hanbel, diğerleri haber veriyorlar. لَتُفْتَحَنَّ <gülüyor> الْكُسْطَانْتِنِيَّ Yani mutlaka Konstantiniyye fethedilecek. Efendim kimi diyor ki, o Sultan Fatih'in fethi değil de Mehdi Aleyhisselam'ın fethidir o. Sultan Fatih'in ki işgaldir. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Konstantiniyye fethedilecek diyor. Şimdi İstanbul'un adı Konstantiniyye midir? Ne olmuştur adı? İstanbul olmuştur. İstanbul olmuştur. Yani artık konstantiniye değildir tarihe karışmıştır sahabe-i kiram radıyallahu anhum Şam'ı fethettiler İran'ı, Mısır'ı, Yemen'i fethettiler Peygamber aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'yi fethetti Resulullah aleyhisselam'ın fethi haşa onlar da mı işgal olur Peygamber aleyhisselam Şam-ı Şerif'i Dimeşki orayı müjdeledi sahabe-i kiram radıyallahu anhum orayı İslam toprağı yaptı Oralarda bu akla göre baktığınız zaman haşa Müslümanlar tarafından işgal edilmiştir? Kardeşlerim, işgalle fetih arasındaki fark nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Fethedecek Mekke'yi. Ordu dört bir koldan giriyor. Kadınlar kız çocuklarını almışlar, saçlarını taramışlar, onları getirmişler. Artık Muhammed aleyhisselam geldi. Bundan sonra kız çocuklarını diri diri toprağa kimse gömemeyecek diye anneler seviniyor. Delikanlılar, çocuklar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakacaklar. Düşmanları mağlup bir halde Kabe-i Muazzaman'ın avlusunda toplanmışlar. Efendimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de ona hakaret eden, hicret etmesine rağmen üzerine yürüyen, Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye gelen, o eski düşmanları onların şehrini, kendi doğduğu, büyüdüğü şehri fethetti. Peki işgal kumandanı olsaydı Resulullah aleyhisselam ölüm fermanları vererek o şehre girerdi. Ama öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazudan başı devesine deviyor. O kadar eğilmiş aleyhissalatu vesselam. Fetih suresini okuyor. Sesinden tanıyorlar sallallahu aleyhi ve sellemi. Kabe-i Muazzama'yı temizletiyor. Avlusunda eski düşmanlar toplanmışlar ona bakıyorlar. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki Kale la tesriba aleykumul yevm Yeğfirullahu lekum Bugünse azarlama yok. Hz. Yusuf aleyhisselamın kendisini kuyuya atan kardeşlerine, o kardeşler yanına geldiğinde, nasıl onlara bugün azarlama yok demişti, ben size aynısını söylüyorum. Hep ardınızdan, Allahümmehdi kavmi feinnahum innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, benim kavmim bilmiyor. Onlara hidayet et diye dua ediyordu. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine onlara, Buyuruyor ki, hadi idhabu fentumut dolaka gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Bu kardeşlerin fetih, fetih böyle oluyor işte. Sultan Fatih İstanbul'a böyle giriyor. Peki Amerikalıların Afganistan'a girişini düşünün, Yunan'ın Anadolu'yu işgal edişini düşünün, yaptıklarını düşünün, Doğu Türkistan'a. Çin işgal güçlerinin girişini düşünün yaşananlar, kirletilen iffetler, akıtılan kanlar yani Müslümanın petrol için bugün kanın dökmüyorlar mı? Bunlar işgalciler ama Peygamber aleyhisselamın Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum hazaratının Sultan Fatih'in İstanbul'a girişi tarih kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman işte o zaman fetihle işgal arasında gece ile gündüz kadar fark olduğunu göreceksiniz. Peki kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin müstakil olarak İstanbul'u fetheder? Yani 835 yıl sonra Sultan Fatih fetheder. Sahabe gelir ama fethe muvaffak olamazlar. Abbasiler zamanda, Harun Reşid zamanda ordu gelir fetih olmaz. Daha sonra yine kuşatmalar var. Osmanlı'da Sultan Murad'ın, Çelebi Mehmed'in, onların kuşatmaları var. Yıldırım Beyazıt'ın kuşatmaları var. Ama olmaz. İstanbul'u fethedemezler. Osmanlı Rumeli'ye gider. Orada büyük zaferler kazanır. Fakat geride İstanbul duruyor. Kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabına müjdeler vermişti. Yani şuralar şuralar İslam'ın olacak. Sahabe-i Kiram Fas'tan Pakistan'a kadar İslam'ı taşıdılar. İslam'ı o kadar bir noktaya ulaştırdılar. Fakat sonra bir duraklama oldu. Müslümanlar madde planında bir güce ulaşınca futuhat zor. Evinizden çıkacaksınız. Hanları hanumanları bırakacaksınız. de ağlayan eşler var, çocuklar var. Onları bırakacaksınız gideceksiniz yani Allah yolunda cihad eden birinin buradan kalkıp Libya'ya gitmesini düşünün bir kardeşim davası ilahu u Allah kelamını yücetmek bu aşkla bir asker kardeşim niyeti bu olduğu halde İslam birliğini tesis etmek olduğu halde Libya'ya giriyorsa onun geride bıraktığı ailesi var eşi var çocukları var peki onlar işte bu gaye için yola çıkıyorlar sonra madde planında zenginlik olunca Alem-i İslam kendi sınırları içinde kalıyor Ribat değişmiyor Sınırlar değişmiyor Zaman zaman daralıyor Zaman zaman ileri Ama büyük futuatlar olmuyor Ne zaman? Moğollar Haşılar Alem-i İslam'ı vuruyorlar Yani Allah Azze ve Celle Zalimin eliyle Müslümanları bir sirkeliyor Müslümanlar bitti diyorlar Sonra Orada bir güneş doğuyor. Osmanlı'yla İslam, yeniden cihan hakimiyeti başlıyor. Her şeyin bittiği an Allah Azze ve Celle yolları sonuna kadar açmaya kadirdir. Burada güneş battı ama diğer yarın kürede güneş doğuyor. Orada güneş batarken burada güneş doğacak. Yani her gün batımı mutlaka bir gün doğumuna gebedir. İslam'ın gündüzü battı, güneşi battı, Allah'ın inayetiyle bir asır bir fetret, uzun bir fetret var. İnşallah o güneş yeniden doğacak. O sabaha, İslam'ın sabahına ulaşacağız. Yakındır. Eğer sahabe-i kiram radıyallahu anhum, hazaratı gibi vazifemizi yaparsak Allah azze ve celle yolları açacak. Kardeşlerim, Futahat duruyor. Peki İstanbul, konstantinye Doğu Roma bir kilit. İslam'ın doğudan batıya girmesinin önünde demir bir kapı gibi duruyor. O kapıyı girmeden Rumeli'ye yerleşemiyorsunuz. Çanakkale üzerinden Osmanlı Avrupa'ya açıldı ama geride bir Ur var, Bizans var. Ora fitnenin merkezi şehzadeleri kandırıyorlar. Osmanlı'da çeşitli fitneler, musibetler, meşhur Bizans oyunları onun peşindele. Orayı kırmadan Rumeli'ye yerleşemiyorsunuz. Yeni futuhat başladı. Yeni küfür topraklarına Müslümanlar giriyorlar. Oralardaki insanlara imanı, İslam'ı anlatıyorlar. Yürekleri imanla, İslam'la tanışıyor. Yürüyeceksiniz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla Bizans'ın, futahatın önünde demir bir kapı olacağını Cenab-ı Hak ona lütf ediyor, ihsan ediyor, vahiy ediyor, görüyor Peygamber aleyhisselam, görüyor, konuşuyor. Geleceğe dair haberleri var. Buna nubaatur rasul diyoruz, yani ihbaru şey'i kavle vuku'ihi. Olmadan önce Efendimiz Aleyhisselam'a haber veriyor. E Kur'an-ı Kerim gaybın bilgisi değil mi? Allah Teala ona vahiy edince bilmez mi? Bilemez mi? Elbette bilir. Ama neyi bildiriyorsa onu bilir Peygamber Aleyhisselam. İstanbul'un, İslam'ın olacağını biliyor. 835 yıl sonra ümmetinin içinden biri çıkacak, ona aşık, yoluna aşık, davasına aşık, Anam, babam, gençliğim yoluna feda olsun ya Resûlallah. Senin davanı şu dağların ötesinde, şu suların ötesinde kimler varsa onlara ulaştırmaya memurum ya Resûlallah diyecek bir kahraman çıkacak Allah'ın inayetiyle ikinci sahabe dönemi devri yeniden başlayacak. Sultan Fatih rahmetullahi aleyh onun yürüyüşü O'nun fethi o anlama gelir. Roma'nın zaviyesinden, kilisenin zaviyesinden bakarsanız anlayamazsınız. Sultan Fatih rahmetullahi aleyh yine bir fete çıkıyordu. 52 yaşındaydı. Hasta ama o halde yine yola çıkıyor. Üsküdar'a kadar geliyor. Orada hekimi çağırın diyor. Doktorlar geliyorlar 52 yaşında. Orada ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Vefat haberi Sultan Fatih'in Papa'ya, Vatikan'a ulaştığı zaman emrediyor Papa. Bütün kiliseleri açın diyor. Üç gün bayramdır Sultan Fatih ve adam Sultan Fatih. İstanbul'u işgal etti diye adam, sen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, onun öğrencilerinin safında mı duruyorsun? Yoksa Sultan Fatih'in vefat haberi, Vatikan'a ulaştığı zaman, üç gün kiliseleri açın, sokaklara dökülsün bütün Hristiyanlar, üç gün bayram ilan ediyoruz diyen Papanın safında mısın? Nerede duruyorsun? لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنَعْمَلَ أَمِيرُ أَمِيرَهَا رسول الله عليه başında lam sonunda nunu mu var lam var tekid ediyor mutlak ve muhakkak konstantiniye fethedilecek ikinci sahabe dönemi başlayacak futahatın önündeki o demir kapı Allah'ın inayeti lutuyla kırılacak. Onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandan. Onu fetheden asker ne güzel bir asker. Ebu Yubedan Sahri o asker olabilmek için İstanbul'a geliyor. Yol gösteriyor Ebu Yubedan Sahri. Sonra Müslümanlar hep İstanbul'a yürüyorlar ama olmuyor. Çok yerleri, diyarları fethediyorlar. İmparatorlukları tarihten siliyorlar ama İstanbul 835 yıl orada durdu kardeşlerim. Osmanlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin adıdır, aşkın adıdır. Biz de kaside Bürde'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti, olan aşkı farklı zaviyelerden görüyoruz. Lan bu seyri rahmetullahi aleyh nazara veriyor. Biz de anlamaya çalışıyoruz. O muhabbete başlamıştık. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum oradan gündem olması sebebiyle tabii ki Abbasilerde, Emeviler, önce Emevilerde, sonra Abbasilerde, Selçuklar'da, Karahanlılarda, Gaznelilerde, Selahaddin Eyyubi'de onlar da hep efendimiz aleyhisselam'a muhabbeti olanlar var. Çok önde olanlar var. Ama Osmanlı'nın yeri başka. İkinci futuhat, ikinci dönem, sahabe dönemi onlarla başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e olan muhabbet, onları küçücük bir yerden, noktadan hareketlendiriyor. Diyar diyar dolaşıyorlar. İstanbul'a geliyorlar. Oradan alemi İslam'ı, alim Alem İslam'ın önemli bir bölümünü, aynı bayrak, aynı sancak altında Allah'ın inayet ve lutfuyla toparlıyorlar. Kardeşlerim, Osmanlı önce Söğüt'te, sonra Bursa, sonra Edirne. Baktığınız zaman sürekli başkentler değişiyor. Yani aslında yerleşeceği noktayı arıyor. İstanbul arıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği yer oraya gidecek. Onun için sürekli başkentler değişiyor, Söğüt, Bursa, Edirne ve sonra İstanbul. İstanbul'da devleti ahliye karar kılıyor. Tabii önce Çanakkale üzerinden Rumeli'ye gidiyorlar. Büyük zaferler var, müdavendigârlar. Zafer kazanıyorlar, şehit oluyorlar Kosova. Sonra sıra Fatih'in babası ikinci Murad'a gelir bir Murat Hüdavendigâr var, bir de Fatih'in babası, ikinci Murat Hazretleri var. O hükümdar olur, büyük zaferler kazanır, sonra Haçlılarla bir anlaşma yapar, Manisa'ya döner, tekkeye döner, orada ibadetle, evrad-ı ile meşgul olacak. Yani sanki lisan-ı haliyle ikinci Murat şunu söylüyordu, İslam'da cihat, Savaş lizati hasen bir ibadet değil. Li gayri hasendir. Yani kolunuz kangran olduğu zaman kolu kesiyorsunuz bedeni kurtarmak için. Cihat da lizati hasen değildir. Neticede adam ölüyor. insan ölüyor mukatelede, savaşta. Ama eğer o katili öldürmezseniz o zaman onlar iffetleri, namusları çiğneyecekler, kirletecekler. Onun için cihat لِذَاتِهِ دَيْلَ لِغَيْرِيْا حَسَنَ'dir Anlaşma yapılıyor. 10 yıl Macarlar şunlar bunlar Haçlılar Osmanlı'ya saldırmayacaklar Üzerine gelmeyecekler 13 yaşında oğlu Muhammed'i bırakır Manisa'ya döner İçerden hainler var Onlar haber gönderirler Beyliklerden Macarlara İşte 13 yaşında oğluna bıraktı derler Osmanlı'nın üzerine yürüyün. Siz oradan yürürseniz biz de buradan yürürüz. Osmanlı'yı bitiririz. Tabii Karamanoğlu Mehmet Bey haber gönderiyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ya eyyuhellezina amanu la tattahizu aduwwi ve aduwwikum awliya. İman edenler. Ya eyyuhellezina amanu la tattahizu aduwwi ve aduwwikum awliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Bugün o adam Osmanlı'ya saldırırsa yarın Anadolu'ya gelecek. Öyle diyordu Macar kralı. Anlaşma yapmışlar ikinci Murat'la. Haber gönderiyor Karamanoğlu Mehmet Bey. Osmanlı aklını kaybetti diyor. 13 yaşında Muhammed'e tahtını bıraktı. Devletin başında olabilir mi? Yani yürüyün demek istiyor. Anlaşmayı bozuyorlar. Macar kralı diyor ki bu Türkleri bu denizin ötesine atmak hepimizin borcudur. Kilisenin çocuklarının borcudur. Kardinaller, papazlar dolaşıyorlar Osmanlı ile anlaşmayı bozmak sevaptır diyorlar. Yani kiliselerde vaaz ediyorlar. Önce anlaşma yaptılar. Dediler ki evet bundan sonra Tam 10 yıl Osmanlı'ya kılıç kaldırmayacağız. Birbirimize kılıç çekmeyeceğiz. Ama ne zaman? Sultan Fatih 13 yaşında devletin başına geçince o zaman diyorlar ki anlaşmayı bozmak sevaptır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Tevbe Suresinin 10. ayetinde لَا يَرْقُبُونَ ف۪ي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا <دِمَّه> Yani o kafirler Anlaşma gözetmez, söze riayet etmezler. Niçin Müslümanlar sürekli cihad etmek zorunda kaldılar? Güçlüyken teslim oldular, ama gücü ellerine alınca camileri yıktılar, iffetlerimizi çiğnediler, İslam toprağını çiğnediler. La yerkubu nafi mu'minin illa waladimme. Kafirle anlaşma yapılır, ama anlaşma yaptık diye kenara çekilmez kenara çekilmez Müslüman. Neden? Çünkü onlar anlaşma dinlemez kardeşlerim. Yani tekkesine çekilir orada ibadet taatle meşgul 13 yaşında Sultan Fatih büyük bir ordu hazırlanıyor İslam'a İslam'a saldıracaklar yani Rumeli'de Avrupa'da Allahu Ekber diyen birisi bırakmayacaklar Osmanlı'dan önce Haçlı savaşları vardı Kılıç Aslan Anadolu Selçuklu Devleti gücü nispetinde onları durdurmaya çalışmıştı. Ama yetmemişti güçleri onları durdurmaya. Böyle destanlar yazmışlardı, kahramanca mücadele verdiler ama o ordular oradan yürüdüler gittiler kardeşlerim İslam topraklarını o ordular çiğnedi. Daha sonra onları Nurettin Zengiler diğer komutanlar, kumandanlar onlar durdurdular, onlar hezimete uğrattılar. Fakat Osmanlı o bayrağı aldı. İslam bayrağını Rumeli'ye taşıdı. Dedi ki kilisenin çocuklarına, eğer Kudüs'e, eğer Medine'ye, Mekke'ye saldıracaksanız bundan sonra karşınızda bizi bulacaksınız. Hesaplaşma noktası Anadolu değil, Konya değil, Kudüs değil, Varna'da, Kosova'da, Nibolu'da. İşte Tuna boylarında burada sizinle hesaplaşacağız. Bu mücadele sizin evinizin önüne taşındı. Sizin tecavüzlerinizden dolayı. Haber 2. Murad'a ulaşınca bırakır tekkeyi yola çıkar. Anadolu'dan 40 bin kişilik bir kuvvet toplar. Çanakkale Boğazı'nda haşlı donanması bekliyor. Onun için güzelce Hisar oradan orduyu karşıya geçirir, az bir kuvveti de Çanakkale'ye gönderir ki Osmanlı'nın kuvveti bu kadar öyle zannetsinler, aldansınlar diye. Oradan Edirne'ye, Edirne'den Varna'ya yürür. Varna'da büyük bir zafer kazanır. Haçlı kuvvetleri toplandılar, geldiler. 13 yaşında bir Fatih var, Sultan Mehmet, yani 2. Murad'ın oğlu, onunla savaşacaklar, Osmanlı'yı tarihten silecekler. Baba gelir, oğlu çağırır. Sultan Fatih babasını davet eder. Baba gelir, ordunun başına geçer. Ama bazı tarihçilere göre yine Sultan Fatih padişahtır, komandan olarak gelir. Babası ikinci murat, oğlunu İstanbul'a hazırlıyor. Peygamber aleyhisselamın fetihine hazırlıyor. Müjdesine hazırlıyor. 21 yaşında, İstanbul'u fethedecek, o halde 13 yaşında bu büyük vazifelere hazırlansın. 13 yaşında bir çocuğa böyle bir vazife verilir mi? Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer var, orduda nefer, yaşı 18'e gelmemiş Usame'ye, oğlu Usame'ye kumandanlık vazifesini Peygamber aleyhisselam vermemiş miydi? Hz. Ömer radıyallahu an nefer, onun asker olduğu orduya, Peygamber aleyhisselam, 18 yaşına gelmeyen, Usame bin Zeyd'i kumandan olarak atıyor. Yani Efendimiz aleyhisselam, bu ameliyle, ikinci murada, babalara diyor ki, çocuklarınızı 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında, Doğu Roma'yla, küfürle, kafirle hesaplaşacak noktada öyle yetiştireceksiniz ki onlar nefer değil onlar Usame gibi kumandan olacaklar önde duracaklar Kardeşlerim sen oğlunu karşına alacaksın kızını alacaksın karşına diyeceksin ki o oyunlara telefonlardaki oyunlara mağlup olma mahkum olma çocuğum deme 13 yaşında Sultan Fatih neler yapmıştı? 18 yaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu An, onun nefer olduğu, asker olduğu orduya kumandan olarak atamıştı Usame bin Zeydi radıyallahu An. peki sen kardeşim o telefon elinde nerede kör bir oda var o odaya çekiliyor eline telefonu alıyorsun ya da ey anne sen yavruna susun diye o telefonu veriyor, o telefonda o oyunlara mahkum oluyorsa, o zaman biz bu krizden çıkamayız. Fatih gökyüzünden gelmeyecek, Fatih evde yetişecek, eğer hocalarımız Akşemseddin gibi, eğer hocalarımız Molla Gürani Hazretleri gibi, derdi ümmet, davası ümmet olmazsa, Babalar Sultan Murat gibi çocuklarını küfürle hesaplaşmaya hazırlamıyorlarsa o zaman Konstantinigyeleri İstanbul yapamayız. Olmaz. Gökten gelmeyecek kardeşlerim senin evin Sultan Fatih'e karargah olacak. Eşin, oğlum kızın bu derde, bu davaya sahip olacaklar. Yürekler buna, buna sevdalı olacaklar. O zaman Allah Azze ve Celle futuhatı ihsan edecek. Varna'ya gidiyor. 1444 Macar Kralı saldırıyor. İkinci Murat ordunun ortasında. Ordunun sağ kanadı büyük darbe alıyor. Sol kanat büyük darbe alıyor. Merkezde kin Murat var duruyor Allah'ın inayetiyle Kral Polonya ordusuyla Murat ikinci Murad'ın üzerine yürüyor Allah'ın inayetiyle eğer sizin aşkınız Resulullah aleyhisselam'ı olursa Sahabe-i kiram Murdı Allahu anım diyorlardı ya Ken anvu lla Rasulilla Sanki şimdi Allah Resul aleyhisselam'a bakıyorum Bir olay var bir sorun var. Çözeceksiniz. Yıllar öncesine gidiyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam'ın halkasındasınız. Efendimiz Aleyhisselam konuşuyor. Siz de o ana gidiyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ı sanki dinliyor, sanki ona bakıyorsunuz. 2. murat. Onlar babalarından, onlar hocalarından Resulullah Aleyhisselam'ı hayatını dinlemişler. O hayat onların zihinlerinde Resulullah Aleyhisselam nasıl adım atar, nasıl yürür? Hep ona ittiba etmişler, ona iktidar etmişler. Efendimiz Aleyhisselam Huneyinde. لَكَدْ نَصَرَكُمُ fi ف۪ي مَوَاطِنَ ve وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Huneyn'de sahabe-i kiram anh, çokluklarına güveniyorlar, dağılıyorlar. 12.000 kişilik bir ordu dağılıyor. Ayrılanlar, Efendimiz Aleyhisselam'ı bırakanlar Mekke'ye kadar geliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan oklar yağmur gibi yağıyor. Aleyhisselatu vesselam devenin üzerinde yanında on küsür sahabe var onlarla duruyor. Bir adım atmıyor. Geri çekilmiyor. Ashabına sesleniyor. Ya mahşerel ensar Ya mahşerel muhacirin Ensar buyuruyor. Muhacir topluluğu diyor. Hani Akabe'de bana biat eden ensar neredesiniz? Muhacir neredesiniz? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, omuz omuza durmamış mıydık? Şimdi oklar yağarken beni burada bırakıp da bu halde nereye gidiyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyanlar, Hz. Abbas'ın sesini duyanlar döndüler. Döndüler, toparlandılar. Resulullah Aleyhisselam karşıda bir ordu hücum ediyor, oklar üzerine geliyor ama on küsur sahabiyle orada bir dağ gibi duruyor. Onu görüyor sahabe, toparlanıyor, Huneyn hezimetten bir zafere dönüyor. 2. muradın önünde, uğruna her şeyini terk etmiş olduğu, yatağını sarayını bıraktığı Peygamber aleyhisselam var. Onun davasını hakim kılabilmek için muharebeden önce atından iniyor yüzünü toprağa sürüyor. Ya Rabbi bu bayrak Hazreti Muhammed aleyhisselamın bayrağı bu ordu onun ordusu dedesi hüdavendigâr gibi benim kusurlarım varsa kusurlarımdan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın bayrağını çiğnetme Ya Rabbi bu ordu İslam'ın ordusu küfrün cephesinde önünde bir kale gibi kal'a gibi duran bu ordu o ordu Ya Rabbi çiğnetme Ya Rabbi yüzünü toprağa süren o adam önünde Peygamber Aleyhisselam var ona aşık oldunuz Hani Ferhat, Şirin'e ulaşmak için dağları deler de siz eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama aşıksanız o sancak, o bayrak onu temsil ediyorsa onu çiğneyenler, sanki Peygamber aleyhisselamı çiğnemiş gibi haşa, zevk alacaklar, haşılar böyle geliyorsa, Mus'ab bin Umeyr, Peygamber aleyhisselamın önünde, Saad bin Ebi Vakkaslar, Resulullah aleyhisselamı korumak için canlarından geçmemişler miydi? Mus'ab bin Umeyr, sağ eli, sol eli kesilirken, başı, başını verirken hep Peygamber Aleyhisselam'ı onu müdafaa etmek, onu korumak derdinde, davasında değil miydi? Osmanlı çocuklarına oruhu, o aşkı veriyor. Ordunun sağ kanadı dağılıyor, sol kanadı dağılıyor. Orada ikinci murat duruyor Allah'ın inayetiyle. Tekbir getiriyor. Allahu Ekber diyor. Haydi kardeşlerim, gazilerim, evlatlarım, Resulullah Aleyhisselam'ın sancağını çiğnetmeyin diyor. O an Ladistas, Macar hükümdarı, 2. Murad Murad'ın üzerine yürüyor. Timurtaş adındaki bir askerimiz, Bismillah, Allahu Ekber diyerek atının, Ayağına kılıcını vuruyor, at devriliyor. Başka bir asker koşuyor. Bismillahi Allahu Ekber diyor. Ladistas'ın başını bedeninden ayırıyor. Mızrağa geçiyor diyor. Allahu Ekber tekbir sesleriyle işte Haçlı ordusunun kumandanının başı bu mızrakla diyor. Dağılan ordu toparlanıyor. Dünya imtihan yeri Allah Azze ve Celle aşk dönemi Veyz döneminde İstanbul'un fethine yürürken Fatih'in babasını ikinci muradı Varna'da bir imtihanın içine alıyor Ordu dağılınca sen canını düşünecek sarayına kaçacak mısın yoksa bu can bu bedende olduğu müddetçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını haçlı çocukları kafirler çiğnemeyecek, çiğnemeyecek diyecek, orada bir dağ gibi duracak mısın? İşte varna büyük bir zafere dönüşür Allah'ın inayetiyle. Osmanlı büyük bir zafer kazanır. 1444. Macar Kralı gider, sonra Haçlılar bunu unutamazlar bu mağlubiyeti, dört yıl aradan geçer yeni bir ordu oluştururlar. 2. Kosova Muharebesi, 2. Murat orada, Sultan Fatih, Fatih Muhammed Han Hazretleri o da babasının yanında. 2. Kosova'da orada da Allah'ın inayetiyle büyük bir zafer kazanılır. Hüdavendigâr'ın yarın şehit olmuş olduğu Kosova'da ikinci Kosova muharebesi Osmanlı ikinci Murat'la orada büyük bir zafer kazanır. Fatih İstanbul'a hazırlıyor. Döner Edirne'ye gelir. Oğlu Muhammed Manisa'ya gider. Murat ikinci Murat sarayında odasında rahatsızlanır, hocaları, alimleri yanına davet eder. Ayrılık vakti geldi, gidiyorum der. Cuma günü beni defnedin, defnedin Bursa'ya götürün, kabrimin yanına bir mekan yapın, orada hafızlar, gece gündüz bana Kur'an-ı Kerim okusunlar, evladımı haber verin gelsin diyor. Sultan Fatih Manisa'dan ayrılır, Edirne'ye gelir, Devletin başına geçer. 21 yaşındadır. Yine Anadolu'da fitne kazanı kaynıyor. Karamanoğlu Mehmet yine haber gönderir. Genç yaşında Sultan Mehmet Osmanlı'nın başına geldi der. Anadolu'da Osmanlı topraklarını işgal hareketi olunca öyle Anadolu'ya gelir. Anadolu'yu temizler sonra döner. Edirne'de sarayında sürekli toplantılar yapıyor, İstanbul'u düşünüyor, İstanbul'u alacak. Çandarlı Halil Paşa, babası zamanında da Vezir-i Azam, onun zamanında da İstanbul'u olmaz diyor, alamayız diyor. Haçlılar yeniden toparlanırlar, üzerimize gelir diyorlar. Yıldırım Beyazıt alacaktı işte, Timur geldi, Ankara Muharebesi oldu, devlet dağılır gibi oldu. Büyük acılar yaşadık. Daha yeni savaştan çıktık, harpten çıktık. İstanbul'u alamayız, olmaz diyor Çandarlı Halil Paşa. Kardeşlerim, Sultan Fatih bir gece Çandarlı'nın evine asker gönderir. Hemen tez yanıma gelsin de. Ailesiyle helalleşir. Acaba ben İstanbul'u şimdi alamayız dedik diye başımı mı alacak Fatih diye Sultan Mehmet Han Hazretleri endişeyle beraber ailesiyle helalleşir bir tepsiyi altın doldurur Sultan Fatih'in gece yanına gelir altını takdim edecek nedir bu der altın der ben senden altını değil İstanbul'u fethetmenin usul ve esaslarına dahi neler biliyorsun Projenle ne plan ne Buna dair bana ne söylersin? Birazdan divan toplanacak, orada benim söylediklerimi teyit et der. Toplanır divan, İstanbul'un fethine karar verilir. Önce toplar gönderilir, yollar hazırlanır, büyük toplar dökülür, mandalara bağlanır, onlar İstanbul'a doğru Edirne'den yola çıkar. Sonra Sultan Fatih Anadolu'ya haber gönderir. Rum elden Anadolu'dan 250 bin kişilik bir ordu hazırlanır. Mart ayında yola çıkar, Edirne'den yola çıkar, İstanbul önlerine 5 Nisan 1453 tarihi itibariyle Perşembe günü İstanbul'a gelir. Orduyu hazırlar, cihat konuşmaları yapar, cihat hutbeleri okur, ve cahidu fillah, ayetini hiç dilinden düşürmez. Askerin arasında dolaşır. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِن۪يَّتُ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَى <gülüyor> الْكَلْجَيْشُ Allah'ın inayetiyle Analarınız sizi bugün için doğurdu. Siz Peygamber aleyhisselamın övdüğü asker olacaksınız. İstanbul'u fethedeceksiniz. Fetihle İslam'ın İslam'la küfür arasındaki bu çelikten, bu kaleyi siz kıracaksınız Allah'ın inayetiyle. Orduyu tervij eden, cihada teşvik eden konuşmalar yapar. 6 Nisan Cuma günü kuşatma başlar. Tam 54 gün devam eder kardeşlerim. Sultan Alparslan, o da Cuma günü Doğu Roma ile Malazgirt'teki o büyük muharebeye Cuma günü başlamıştı. Yani Osmanlı Sultanları da Cuma'yı seçerler. Müslümanlar o mübarek vakitte dua ediyorlar. Onların dualarının bereketiyle o cihada başlayacaklar Allah'ın inayetiyle. Onun için Cuma'yı beklerler. Kardeşlerim muharebe başlar. İstanbul'un surları dövülüyor. Ama çift surlar var. Yani yıkıyor duvarı. Osmanlı ordusu surları yıkıyor, hemen onarıyorlar. Yıkıyorlar, onarıyorlar. Ardından tekrar onarıyorlar. Papa yardım gönderiyor. Yardım donanmaları geliyor. Tutuyorlar denizi ama muvaffak olamıyorlar. Yani sürekli, sürekli yardım geliyor. Süleyman Paşa donanma kumandanı, yardım gelirken Sultan Fatih, Süleyman Paşa'ya Baltacı Süleyman'a emre diyor. Atını denize sürüyor. O kadar ki askerde bir tereddüt var. Diyorlar ki Sultan Fatih boğulacak. Atını o kadar denize sürüyor. Karşıdan yardım geliyor, gemileri geliyor. Konstantinopolis'e, Doğu Roma'ya geliyor. Doğu Roma İmparatorluğu'na geliyor. Süleyman Paşa'ya Fatih emre diyor. Diyor ki oradaki gemileri zapt edeceksin ya onları zapt edip buraya gelir ya da öl de gel bana naaşını getirsinler atını sürmüş onlara yaklaşmış karşıdan ok açsalar belki Sultan Fatih isabet edecek onun cesaretini gösteriyor eğer kumandanda böyle bir cesaret böyle bir şecaat olmazsa o surlar Aşılmazdı kardeşlerim. Şimdi sen Sultan Fatih'in kabrine elini arkana koyarak o halde giriyorsun. Be adam sen Doğu Roma'yı mı temsil ediyorsun? Kimin adamısın sen? Nerede duruyorsun sen? Kimsin sen? O İstanbul, şu kanıyla yıkanmış İstanbul, İslam'ın hediyesidir bize İstanbul. Sultan Fatih, Peygamber ve Vesselam'ın hadisiyle aklı erdiğinden beri onunla meşgul olmuş. Onda bir peygamber aşkı var, Peygamber Aleyhisselam muhabbeti var. O muhabbetle oraya geliyor. Karşıda bir donanma var, yaklaşıyor. Girecek, Halic'e girecek. Süleyman Paşa'ya al da gel ya da öl de gel diyor atını denize sürüyor eğer Peygamber aleyhisselama o aşk olmazsa Efendimiz aleyhisselamın fethettiği komutan olma iradesi onu sarıp sarmalamış olmamış olsaydı Sultan Fatih o halde atını denize sürebilir miydi kardeşlerim bizim gemiler küçük onların gemileri büyük Süleyman Paşa Gemileri zapt edemez. Geri dönünce Sultan Fatih öfkeyle Süleyman Paşa'yı otağına çağırır. Der ki, bu ne korkaklık, korkaklıktır. Aşk nerede? Vej nerede? Niçin dalıp zapt edip gelmedin? Ya da neden ölüp de gelmedin? deyince Süleyman Paşa der ki, Sultanım, biz oraya, ölümü istikbal etmeye gittik. Ölümü arzularken korkaklıkla itham edilmek zoruma gider der, sarığını kaldırır, gözünün üst tarafı delinmiştir. Yarasını oranın oklar, oraya isabet edip başını delmiş, orayı gösterince Fatih müsaade eder, Süleyman Paşa ayrılır, yerine başka birisini donanma komandanı olarak atar. Yani denizden geliyorlar. Surları vuruyor Osmanlı ordusu, Yine onarıyorlar. Sultan Fatih 22 Nisan gecesi Allah Teala ilham eder. 70 küsür gemiyi Kasım Paşa'dan Haliç'e indirir. Neden Haliç'e indirir? Osmanlı gemileri girmesin diye Haliç'i iki taraftan Büyük zincirlerle kapatmışlar. Gemilerin oraya girme imkan ve ihtimali yok. Ama Allah'ın inayetiyle bir gece dağdan ağaçlar kesilir, kızaklar yapılır. Yetmiş gemi Allah'ın inayet ve lütfuyla Osmanlı askeri onları Haliş'e indirir. Sabah olur Haçlılar bir bakarlar ki tekbir sesleri geliyor işte Osmanlı donanması var. Onun için batılı tarihçi diyor ki anladım ki Sultan Fatih Büyük İskender'den de daha büyük bir devlet adamıdır. Dünya böyle bir devlet adamı görmemiştir. Denizleri tutuyorlar, madde planında imkan yok. Dünya tarihinde bunun eşi benzeri de yok. Ama sizde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair bir aşk, bir muhabbet olursa, Efendimiz Aleyhisselam'ın övdüğü bir kumandan olacaksınız. Neden Resulullah Aleyhisselam İstanbul'un Fatihini över? Çünkü ikinci Sahabe dönemi başlayacak. Fethin, futuatın önünde bir kale var. O kale çelik bir kapı gibi duruyor. O kırıldığı zaman İslam yeni diyarlara oradan yeni diyarlara yürüyecek. Oradan Yavuzlar gelecek. Bir cihan hakimiyeti, İslam'ın yeniden başlayacak Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, savaş meclisleri toplanıyor, dağılıyor, toplanıyor, dağılıyor. Dört büyük hucum oluyor, dört büyük hucum. Lağımlar kazılıyor, lağımlar. Yerin altından tüneller kazıyorlar. Asker o tünele giriyor. Ama ordunun içine girmiş casuslar var. Onlar sanki sura ok atıyorlar, okun başına kağıt bağlıyorlar, karşıya atıyorlar, kağıdın okun başına bağladıkları kağıda yazmışlar, falan yerden bir tünel kazıyorlar, İstanbul'da tam şuraya o tünel tekabül eder diyorlar. Böyle gizli bölmeleri arıyor asker, Osmanlı-İslam askeri. Oradan surun altından geçecek, İstanbul'a çıkacaklar, kapıya koşacaklar, kapları açacaklar. Sultan Fatih içeriye girecek ordusuyla beraber. Onlar da içerden Bizans tuzak kuruyor. Dehlizler kazıyorlar, iniyorlar oraya. Osmanlı askeri oraya kadar gelince toparlanıyorlar, yukarıya çıkıp hücum edecekler. Tam oraya gelince yukarıdan kaynar yağları onların üzerine katranları döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Şehit oluyorlar ama yine durmuyorlar. Yeni tüneller kazıyorlar. Gidenler geri gelmiyor ya da birkaç tanesi geliyor, kardeşlerinin şehadet haberini veriyorlar. O tünellere girince casuslar yine haber verecekler, yine ölecekler, şehit olacaklar ama yine o tünellere giriyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın övdüğü asker olabilmek, mahşere onun huzuruna varmak Ya Resulallah Futuhatın önündeki o kapıyı canımızla kırdık, canımızla bedel ödedik. Şimdi İstanbul'da meyhaneler, şimdi İstanbul'da eğlence merkezleri, tepelerde konserler veriyorlar. Hem de kimlerin imkanlarıyla bunları yapıyorlar? Oralarda dedenin kanı var. Oralarda lağımlardan, tünellerden geçtiler. Konstantiniyye, İstanbul olsun diye 17 yaşında, 18 yaşında geride dul kadınlar, yetim çocuklar bıraktılar. Aşk vardı. Resulullah Aleyhisselam'a muhabbet. Surların arkasındaki insanlara Allah ve Resul davasını anlatabilmek için o lağımlara girdiler. Eğer bizler İstanbul'un bugün yedi tepesinde konseller tek marifeti bedenini arz etmek olan onların şunların bunların sahnede Sultan Fatih'in ruhaniyetini emanetini çiğneyerek onun üzerinde tepiniyor sen de emri bil maruf yapmıyorsun münker dur demiyorsan Sultan Fatih'e oralarda şehit olan o askerlere dedelerimize mahşer günü o şehadetlerinin hesabını bize sorduğu zaman o bedeli o hesabı nasıl veririz hangi mazeretle kardeşlerim kendimizi mahşer günü Sultan Fatih'in huzurunda savunabiliriz oradan ölüm haberleri geliyor büyük kuleler yapıyorlar üç katlı ağaçlardan kuleler yapıyorlar o kadar uzun ki kule üç katlı, üst katta olanlar surlardan daha yüksek oluyorlar. Onlar oradan ok atıyorlar. Her katta olanların ayrı bir vazifesi var. Tekerlekli yapıyorlar. O halde surlara hücum ediyorlar. Karşıdan ateş yağıyor. Karşıdan ok yağıyor. Onlar ateş ediyorlar. Ok atıyorlar. Onlar biliyorlar ki o kuleler surlara doğru yaklaştıkça şehit olacaklar, geriye dönmeyecekler ama o halde gidiyorlar işte. Aşk böyle bir şey. Peygamber aleyhisselama yoluna, davasına, hakikatine aşık oluyorsun. Aşık olunca kardeşim, hanım kardeşim, Efendimiz aleyhisselam bize bir dava anlattı. iman davası, İslam davası, adaleti, hakkaniyeti, hürriyeti, mahremiyeti yeryüzüne hakim kılma, hakim kılma davası. Peygamber Aleyhisselam emanet olarak bize bunu bıraktı. Bu noktada sen yürüyorsun, erkek kardeşim yürüyor, İslam'ın kızı yürüyor. Ve la yahafuna la'im. Müslüman genç yürürken İslam'ın kızı İffetiyle, çarşafıyla, feracesiyle, yürürken kafirler ona neler söylüyorlar, neler söyleyecekler, nasıl yadırgayacaklar diye onların levmetmesine aldırmaz, korkmaz, Allahu Ekber der, yürüyüşlerine devam ederler, sen böyle bir tarihin evladısın, yerin altında tüneller var, onlar Oralardan, surların altından, Konstantiniyye'yi İstanbul yapmak için gidiyorlar, ölecekler. Kendilerinden önce oraya girenler öldüler. Ama o halde, acaba biz oraya girer, kapları açabilir, Peygamber aleyhisselamın müjdesine nail olabilir miyiz diye oraya yürüyen bir tarihin evladısın sen, yapma! mezarda kan telliyor babamın iskeleti ne yaptık ne yaptılar mukaddes emaneti ne hale geldi kardeşlerim o emaneti şu sokaklarımıza şu sahillere bugün pazar baktığınız zaman eğlence merkezlerine hani umreden gelenlerden rahatsız oluyorlardı hastalığı onlar bulaştırdı diyorlardı eğlence merkezlerini görüyorsunuz kardeşim Buran bedelini Müslümanlar ödemişler. İstanbul'un bedelini Ulubatlı Hasanlar ödemiş. Akşemseddinler, Fatihler ödemişler. Muharebeler karşılıklı muharebe devam ediyor. Savaş meclisleri toplanıyor. Dört büyük hucum var. Dördüncü büyük hucum için savaş meclisi toplanıyor. Çandarlı Halil Paşa diyor ki olmuyor işte görüyorsun. Papa hazırlık halinde büyük bir donanma hazırlıyor. Macar Kralı elçisini göndermiş. Macaristan'dan Haçlı ordusu Karadan İstanbul'a yürüyecekler. E biz daha yeni harpten çıktık. Askerimiz şehit oldu, çok asker şehit oldu İstanbul'u alabilmek için. Yerin altından, yerin üstünden saldırıyoruz. Denizden hücum ediyoruz ama olmuyor. Sulları yıkıyoruz yeniden yapıyorlar. Cephanemiz bitmek üzere. Ordumuz kırıldı geri dönelim. Sultanım diyor Çandarlı Halil Paşa. Zanus Paşa ayağa kalkıyor diyor ki kella, Allah'a yemin olsun ki Halil Paşa'ya Çandarlı'ya katılmıyorum Sultanım der. Biz buraya geri dönmeye gelmedik ki Ailelerimiz, çocuklarımızla helalleşip buraya geldik. Biz ya İstanbul'u almaya ya şehit olmaya geldik. Hem diyor Büyük İskender, Yunanistan'dan çıktı. Böyle bir orduya da sahip değildi. Hindistan'a kadar yürüdü. Asya'nın şu kadarını hakimiyetini aldı da biz önümüzdeki şu taş yığınlarını aşıp da İstanbul'u alamayacak mıyız? Taş yığını diyorsunuz ama adamlar Orada surlarda, mevzide, yağmur gibi ok atıyorlar. Ona rağmen asker yürüyor, şehit oluyor. Yerin altından yürüyorlar, tuzak kuruyorlar. Yine şehit oluyor, zif döküyorlar. Sultan Fatih tereddüt halinde Macar elçisini geri göndermiyor. Eğer dördüncü kuşatma o da muvaffakiyetle neticelenmezse o zaman... Osmanlı İslam ordusu belki geri dönecek. Onun için Macar elçisini bekletin diyor. Elçi bekliyor. Dördüncü kuşatmanın neticesi bekleniyor. Savaş meclisinde bunlar konuşulurken, Akşemseddin Hazretlerinin mektubu ulaşıyor. O da orada çadırında dua ediyor. Askerin arasında dolaşıyor. Moral veriyor. Akbıyıklar, alimler, veliler... Türkistan'dan, Bukhara'dan gelen Meşakiram Hazaratı onlar da içindeler. Dua ordusu. Akşemseddin Hazretleri'nin mektubu geliyor. O mektup top kapıda var kardeşlerim. İki ayet yazıyor. Diyor ki Akşemseddin Hazretleri ordunun içinde ordunun moralini bozan münafıkları tez zamanda teczihe edesin. Alamayız biz İstanbul'u. Kim aldı ki şimdiye kadar? Ordu kırılıyor, cebhanımız bitiyor, asker şehit oluyor. Geri dönelim diyenlerin cezasını ver diyor. ya اَيُّهَا النَّبِيُّ kuffara الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُوا <عَلَيْهِم> aleyhim Tevbe suresindeki bu ayeti yazıyor mektubuna. Efendimiz Aleyhisselama Allah Azze ve Celle cihadı emrediyor. Tevbe suresinin 73. ayeti. İkince ayet olarak, "Vaa'd al-Laaheul Munafiqīn wal Munafiqāt wal Kuffāra nāra Jannama Khālidīn Suresinin 68. ayeti. "Vaa'd al-Laaheul Munafiqīn yani o munafıklar وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ hem erkek münafığa kadına kuffare, kâfirlere cehennemi vaad etti ordunun içine ajan olarak girenler ordunun moralini bozanlar Onlarla kâfirler aynı yerde olacaklar. Bu iki ayeti yazıyor. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكَافِر۪ينَ نَارَ جَهَنَّمَ fiha. ف۪يهَا Devam diyor. Allah'ın inayetiyle büyük müjdeler yakında tecelli edecek. O mektup gelince Sultan Fatih savaşa karar verir. Hocasının yanına gider. Hocasına der ki Akşemseddin Hazretlerine bana bir dua öğretin efendim der. O dua, fetih hucum başladığı zaman o duayı okuyayım sürekli der. Ona bir dua terkin eder. 29 Mayıs gecesi, 29 Mayıs gecesi büyük hucum başlayacak. Dördüncü hucum Akşemseddin Hazretleri çadırında. Sultan Fatih istiyor ki Hucum emrini verdiği zaman Hocası Akşemseddin O da yanında olsun Ahmet Paşa'yı gönderiyor Hocama söyleyin ricamdır O da teşrif buyursun Hucuma başlıyoruz diyor Ahmet Paşa Akşemseddin Hazretlerinin çadırına geliyor Çadırın önünde bir derviş var Diyor ki Hocamızın istirhamı var İçeriye kim gelirse almayınız dedi Ahmet Paşa bekliyor, Ahmet Paşa gecikince Sultan Fatih geliyor, Derviş aynı ifadeleri ona söyleyince kızıyor, Hançerini çıkarıyor, Çadırı yarıyor, içeriye giriyor. Akşemseddin aleyh. Başından sarık bir yere savrulmuş, Gözünden boşalan yaşlar Toprağı çamur haline getirmiş, O halde Yalvarıyor ya Mufatihel Ebvab! Aç İstanbul'un kapılarını ey Mufatihel Ebvab olan Allah'ım! Şu surların ötesinde bekleyen insanlara Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın davasını ulaştıralım ya Rabbi. Sultan Fatih o halde hocasını görünce geri döner. Akşemseddin öncesinde buyurmuştu ki, bu gece tamamdır Allah'ın inayetiyle. Askerlerimiz top kapı tarafından hucum edeler. Sabah ezanından önce surların üzerinde sabah fecirden önce ezan Muhammediye'yi okuyalar. Fecirden önce İstanbul, İslam Bolola ola İslam'ın ola der. Sultan Fatih hucum emrini verir. Asker hucum eder. Top kapı tarafından surlara tırmanırlar, kapılar kırılır, asker çıkıyor. Diyor ki tarihçiler yeniçeriden Ulubatlı Hasan adında iri yarı bir asker var. Bir elinde kalkan, diğer elinde palası. O halde surlara tırmanıyor, ok yağıyor, yukarıdan zif döküyorlar. Ama Osmanlı ordusu. Uşşam Hazretleri müjdeyi verdi. Onlar şahadete koşuyorlar. Yukarıdan ok atıyorlar ama yetiştiremiyorlar. Kardeşim, onlar şahadete, onlar cennete. O surların dibinde böyle yürüdüler. Oralarda yedi tepede İstanbul'un surlarında tek marifeti bedenini arz etmek olan o kadınlara Orada konser verdirenler ya da ayyaşlara, sarhoşlara o masiyet aranalarını kurup oraya çıkaranlar mutlaka mahşer günü Sultan Fatih'in huzuruna çıkacaklar. Ulubatlı gelecek diyecek ki ben neden evimi, ailemi, her şeyimi bıraktım yukarıdan ok yağıyor, kaynar zifleri döküyorlar o halde biz ölüme çıkıyoruz. Otuz yeniçeri çıkar. Ulubatlı Hasan oraya çıkınca kardeşlerine elini uzatır. Aşağıdan yukarıya çeker onları. Ama ok atışı devam ediyor. Öteki surdan diğer taraflardan. Onların hepsi orada şehit olur. Ama geriden asker sel gibi geliyor. Müjdeler verilmiştir. Tamamdır. Dördüncü büyük hücum iş tamam olur, İstanbul'un kapıları kırılır, Osmanlı-İslam ordusu İstanbul'a girmiştir. Akşemseddin Hazretleri çadırından çıkar, Sultan Fatih salı günü gündüz vakti şehre girerken Akşemseddin Hazretleri gelir, Allah'ın emrini, Resulullah savaş hukukunu anlatmaya gelir. Der ki, masum insanlara, kadınlara, kiliseye sığınanlara, çocuklara, yaşlılara, savaşmayanlara dokunulmayacak orduya bu emri verder. Hristiyan kadınlar bekliyor, ellerinde çiçekler, Sultan Fatih'e takdim edecekler. Akşemseddin Hazretleri Fatih'in önünde yürüyor. Sultan Fatih diyor ki, İstanbul'u fethettiğime değil, benim zamanımda, Böyle bir alim-i Rabbani'nin yaşadığına hamd ediyorum, şükrediyorum, ona seviniyorum ya Rabbi der. Elbette İstanbul'a seviniyor ama onu İstanbul'a hazırlayan öyle bir alim-i Rabbani var. Akşemseddin Hazretleri o önde gidiyor, Sultan Fatih arkada. Kadınlar Fatih onu zannediyorlar, çiçeği ona takdim edecekler. Akşemseddin Hazretleri buyuruyor ki, ''Fatih ben değilim, arkada gelen evladım Sultan Mehmet odur, diyor, ona gidin.'' Ona gidiyorlar, Sultan Fatih buyuruyor ki, ''Evet, Sultan Mehmet benim ama beni buraya hazırlayan odur, ona gidin, hocama takdim edin.'' diyor. Diyorlar ki, alimler, meşakiram ne yaptı? Sen bugün İstanbul'da yaşıyorsan, ordu geri dönecek işte Çandarla Halil Paşa olmuyor alamıyoruz diyor Sultan Fatih'te tereddüt hali oluşuyor İstanbul'un fethi Allah'ın izniyle bu defa tamamdır devam diyen Sultan Fatih'e o aşkı veren Akşemseddin Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesidir İstanbul'u bize ihsan eden o müjdedir Sultan Fatih'i bize ihsan eden. Sultan Fatih o müjdeyle büyüdü. O müjdeyle İstanbul'u Konstantiniyye'den aldı. İstanbul İslam'ın oldu. Çok yerleri kaybettik. Osmanlı nereleri bıraktı? Ama İstanbul Resulullah Aleyhisselam'ın müjdesi o kadar bizim oldu ki her şeyi kaybettik. Ama elhamdülillah... İstanbul kaldı. İstanbul bir başlangıç noktasıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın müjdesi var. Daha ötesi olacak Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim Sultan Fatih Ayasofya'ya gider toplanmışlar, Patrik, Hristiyanlar, Ortodokslar ağlıyorlar yerlere kapanmışlar, ayağa kalkın diyor. Bundan sonra benim gazabımdan siz asla korkmayın diyor. Hepiniz hürsünüz, evinize gidin. Neden öyle söylüyor? Çünkü Mekke-i Mükerrem'in fethinde Peygamber aleyhisselam Mekkelilere öyle buyurmuştu. اِذْهَبُوا فَاَنْتُ مُتَّلَقًا Şimdi Sultan Fatih hepiniz gidin diyor. Patrik atıyorlar, o patriğe ihtiram ediyor, oturuyor onunla yemek yiyor. Korumalar, muhafızlar veriyor. Patriğe muhafız veriyor. Ayasofya'yı cami yapıyor. Fethin sembolü oluyor. İslam'ın küfre galibiyetinin sembolü oluyor. Yani bütün korkuları yenmemizin adı oluyor Ayasofya. Çandallı diyordu ya son savaş meclisinde kilise büyük bir orduyla Haçlı ordusuyla üzerimize gelecek. Bu kuşatmayı kaldıralım alamıyoruz İstanbul'u yeni bir Haçlı savaşına göğüs gelecek halde değiliz, savaşacak durumda değiliz diyor Çandarla Halil Paşa, Sultan Fatih Muhammed Han Hazretlerine yani bir tarafta korku var ama Ayasofya'yı Sultan Fatih eğer kiliseden kilisenin çocuklarından korkmuş olsaydı kardeşlerim Sultan Fatih Ayasofya'yı cami yapabilir miydi? Kilise çan sesiyle kapatmıştı Allah yolunu ezan-ı Muhammediye ile Ayasofya'yı Sultan Fatih cami yaparak Allah yolunu açıyor İstanbul'dan açıyor İslam'ın küfre galibiyetinin bir remzi olarak Ayasofya cami olacak diyor cami yapıyor kim bunu başka bir amaç için kullanırsa Allah'ın meleklerin bütün insanların laneti onların üzerine olsun diyor. Kardeşlerim, İstanbul fethediliyor. alem İslam'a haberler salıyorlar. Seviniyor Müslümanlar. Şükür namazları kılıyorlar. Şükür secdelerine kapanıyorlar. Sultan Fatih Hicaz'a mektup yazıyor. Sultan Fatih Mısır'a mektup gönderiyor. Mısır'a o zaman Memlük Devleti var burada o mektup var Arapça yazıyor Sultan Fatih Arapça, Farsça Batı dillerini biliyor yani harbi de biliyor savaşı da, savaşı da biliyor ama kaç tane lisan biliyor Mısır Sultanına bir mektup yazıyor Fetih haber veriyor diyor ki mektubunda biz Allah'ın inayetiyle dedelerimizin yolunda yürüyeceğiz onlar Allah yolunda cihad ettiler. Onların tek bir derdi vardı. İ'lâ-u <gülüyor> Allah'ın kelamını yüc etmek. Onun için cihad ettiler. Onun için mücadele ettiler. Biz de onların yolundayız. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ la <gülüyor> يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Allah'ın emri var. Bu yolla cihad edin. Biz bu ayeti esas aldık. Biz çocukluğumuzdan beri hep Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis şerifini duyduk. Onunla büyüdük. Efendimiz Ali sallam buyurdu ki: Menigbarrat kada ma ahu fi sebilillah, haramuhullahu alenner. Menigbarrat kada ma. Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa haramuhullahu alenner. Allah Hazreti Celle onu cehenneme haram kılar Yani Allah yolunda birisi cihad ediyorsa genelde savaşta. Cihad meydanında yaya cihat edilir ayaklar yerde olur ayaklar tozlanır yani biz çocukluğumuzdan beri hep ayaklarımız bedenlerimiz Allah yolunda tozlandı cihad ettik eğer kim mücahid olur cihat ederse Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Haramahullahu alennar Allah Azze ve Celle onun bedenini cehenneme haram kılar. Dedem Muhammed Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Hüdavendigarlar, babam Murat, bütün bunlar Allah yolunda cihad ettiler, tozlandılar. Şimdi sıra bize geldi. Biz Müslümanla değil, İslam'ın düşmanlarıyla hesaplaşırız. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ Allah Azze Celle buyuruyor ki Tevbe suresinin 123. ayetinde قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ Küffardan yanınızda olanlarla cihad edin yani el مَادٍ اِلٰى يَوْمِ الْكِيَامَةِ Kıyamete kadar cihad devam edecek Biz Müslümanla değil Biz kafirle hesaplaşırız va'iduhum mastada'tu min quwwa enfal suresinin 60. ayetinde buyuruyor ki bunlar kim yazıyor Sultan Fatih yazıyor deden yazıyor tarihi anlatırken bu ayetleri oku kardeşim tarih kitabına yaz bunları Sultan Fatih Mısır hükümdarına yazıyor diyor ki biz dua ediyoruz alimlerimiz ariflerimiz var ama madde planında yapmamız gerekenleri de yaptık. Rabbim buyuruyor ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ Güç hazırlayın, ordumuzu hazırladık, toplarımızı döktük, gemilerimizi karadan Haliş'e indirdik. Allah'ın inayetiyle madde planında yaptıklarımızı yaptıktan sonra ellerimizi kaldırdık. Ya Rabbi Alemin Senin dinini hakim kılmadan başka derdimiz de davamızda yoktur Allah'ım dedik. Cenab-ı Hak bize o fethi ihsan eyledi. Sonra bu kâfirler zındıklar, güçlüler, kuvvetliler ama diyor Sultan Fatih Seyhu'z-cüm'u ve yevlûna'd-dubur. Peygamber Aleyhisselam'ın önünde nasıl hezimete uğradılarsa onlar da hezimete uğradılar. Fakutya dâbirül kâmi lâdinâ zâlimu. Ve alhamdulillahi Rabbi al-âlemîn. Anam surasının 45. ayetini yazıyor. Diyor ki ayet kelime fakutya dâbirül kâmi lâdinâ zâlimu. Kâfillerin sonu kesilmiştir. En büyük kaleleri alınmıştır. Ve alhamdulillahi Rabbi al-âlemîn. Âlemlerin Rabbi Allah Hazretü Jalle hamdolsun. Devamında Sultan Fatih diyor ki Onların en büyük kiliselerini Puthanelerini Elhamdülillah Temizleyip Cami yaptım Mescid yaptım Söyle Müslümanlara Sevinsinler Mısır'da Müslümanlar Üç gün bayram ederler Resulullah Aleyhisselamın Müjdesini verdi İstanbul alındı diye لَتُفْتَحَنَّ <gülüyor> الْقُسْطَانْتِن۪يَّتُ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Kardeşlerim, elhamdülillah biz bir ümmetiz, tekiz, tek olursak Allah Teala'nın nusreti, Allah Teala'nın yardımı tecelli ediyor. Osmanlı Üstad Necip Fazıl'ın aşk vez dönemi dediği iki buçuk aslında hep küffarla hesaplaştı. Eğer Müslümanlar saldırmadıysa Müslümanların üzerine yürümediler. Sultan Fatih Vatikan'da alacaktı. Hedefinde orası vardı. Ama olmadı gedik Ahmet Paşa'yı gönderdi. Orada Otranto'da büyük bir zafer kazanıldı. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri kendi gidecek. Neden gidecekti? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesi var. Yine Ahmed bin Hamber rivayet ediyor. Eyül Medine'te ini tuftahu avvelen. Resulullah aleyhisselama soruluyor. Hangi şehir önce fethedilecek ya Resulallah? Konstantiniyye mi Roma mı? Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki medine tu Herakl tuftahu avvelen Önce Herakli'nin şehri Herakliyüs yani Doğu Roma hükümdarına deniyor. Onun şehri önce fethedilecek İstanbul. O halde Doğu Roma'da fethedilecek. Onun için Sultan Fatih Kedik Ahmet Paşa'yı gönderiyor. Toronto'da büyük bir zafer kazanılıyor. Oradan Vatikan'a gidecek, orayı da alacak. Fitnenin merkezi, Haçlı birliklerini orası hareket ettiriyor. Ama Cenab-ı Allahu Alem bu kadar şeref birisine yeter. 52 yaşında tabi Rabbimizin muradı nedir bilmeyiz. Yine bir cihada gidiyor ordunun içerisinde. Üsküdar'da ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Ne kadar rahatsız ama hastalık gözüne gelmiyor. Aşk böyle bir şey işte. Peygamber aleyhisselama aşık oluyorsunuz. Yolda giderken ruhunu Allah Azze ve Celle'ye Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri teslim ediyor. Sonra oğlu Bayezid Hazretleri geliyor. Onun devri var. Ardından Yahu Sultan Selim Han Hazretleri geliyor. Bu hüküm mecmuasının bu ayki sayısı Ayasofya'yı esaretten kurtarmak, emperyalizmaya meydan okumaktır diye Ayasofya ile alakalı yazılarımız var. Bir de İstanbul'u niçin Resulullah aleyhisselam müjdeledi diye Allah Resulü niçin İstanbul'un fethini müjdeledi onunla alakalı uzun bir yazı var. Yani özellikle ulemamız Arap uleması da, İstanbul'un fethini o zaman nasıl gördüler? Onların eserlerinden de hareketle tabii ki bizim kaynakları da kullanarak fethi anlatmaya çalıştım. Yani onu siyere bağlayarak anlatmaya çalıştım. Kardeşlerim hüküm mecmuasında okuyabilirler ama e, Hurşid kardeşim inşallah onu e, siteye de yükler. İmkanı olmayan kardeşlerimiz Oradan bu yazıyı okusunlar. Siyerle e, tarihi birleştiren İslam'ın fethini Efendimiz Aleyhisselam'a Medine'ye bağlayan bağlama iradesinde olan bir yazı inşallah bu. Ayasofya'nın yerini, önemini o bağlamda anlatmaya çalışıyorum. Sonra kardeşlerim Yavuz Selim Han Hazretleri gelir. Yavuz'un ve Osmanlı'nın hilafetinden bahsedip bu dersi bitireceğim inşallah. Peki neden Yavuz'a buradan intikal ediyoruz? Bugünlerde sosyal medyada birileri Osmanlı'ya hakaret ediyor. Kim müdafaa ediyor peki? Ulema müdafaa ediyor. Hangi ulema? Arap uleması müdafaa ediyor. Hindistan'da ulema müdafaa ediyor. Yani bizde belki çok haberi olanlar yok. Şu kadarız, sayımız bu kadar. Ben acizane buradan diyanete şöyle bir teklifte bulunuyorum. Yani öyle bir birim olsun ki şu kadar genel müdürlük var, şu kadar daire başkanlığı var, bir de Hilafet-i İslamiye ile alakalı orada bir genel müdürlük olsun. Yani Hilafet-i İslamiye Osmanlı zamanında neler yaptı? Birileri İngiliz aklıyla Hilafet-i İslamiye adına Osmanlı'ya sövüyor, hakaret ediyor. Peki bizdekilerin haberi yok. Kim müdafaa ediyor kardeşim? Elhamdülillah. Müslüman gençler, Arap kardeşlerim, ulema, yani İngiliz tarafında olan, Sisi'nin tarafında olan, araba karşı, onun yanında durana karşı, öteki tarafta ulema, Arap uleması, onlar da Sultan Fatih'i, onlar Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini müdafaa ediyorlar. Şimdi, İngiliz aklına hizmet eden bu adamlar diyorlar ki Osmanlı'nın hilafeti meşru bir hilafet değildir. Ben de alizane diyorum ki ya biz Osmanlı'nın devamıyız. Bu topraklar bize Osmanlı'nın hediyesidir. İstanbul bize Osmanlı'nın hediyesidir. Sultan Fatih'e sövüyorlarsa o zaman Hilafet-i İslamiye diye bir birim olsun, burada alimler olsun. Bunlar açıklama yapsınlar, makale yazsınlar, eser telif etsinler. Osmanlı hilafeti İslamiye, alemi İslam'ı nasıl muhafaza etti, nasıl müdafaa etti bunu anlasınlar kardeşim. Böyle bir tane en azından genel müdürlük kuramıyor muyuz? Hilafeti İslamiye'yi müdafaa, müessesesi diyelim. Ona hakaret eden şu kadar birim var, beni buradan dinleyen kardeşlerimden. Allah rızası için yetkililere bunu ulaştırın. Yavuz Selim Han Hazretleri, Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı olmadan ordusunu harekete geçirmeyen o büyük sultan eğer olmasaydı bugün Anadolu, bugün Anadolu'da sahabeye söyleyecekler. Şah İsmail yakıyor, yıkıyordu Anadolu'yu. İran gibi olacaktı Anadolu. Cenab-ı Hak Yavuz gibi bir sultan gönderiyor. Peki, Yavuz Sultan Seliman Hazretleri, Sultan Fatih'in torunu, 1512'de geliyor, 1520, 8 yıl kalıyor. 8 yıl devletin başında. Genç yaşta o da gidiyor. Ama bir cihan devleti kuruyor. İran, Şah İsmail, Safevi devleti saldırıyor. Anadolu'da 50 bin Müslüman öldürüyorlar. Camiye giriyorlar. Allah yerde mi aranır haşa diyorlar, secdede Müslümanları öldürüyorlar. Sivas'ı yakıyorlar, yıkıyorlar Anadolu şehirlerini. O zaman Sultan Fatih Trabzon Valisi. Trabzon'un nüfusu 10 bin, Anadolu'da 50 bin kişi öldürüyorlar. alem İslam'ın her noktasından Sultan Bayezid Hazretlerine mektuplar gidiyor. Allah rızası için bizi kurtarın diyorlar bu şah İsmail'den. Nereye gidiyorsa yakıp yıkıyor, ehl sünnet ulemasını mezardan kemiklerini çıkarıyor, kemiklerini asıyorlar. Böyle bir intikam duygusuyla gidiyorlar. Sonra Yavuz geliyor. Ordu hareket ediyor. Şah İsmail kaçıyor. Çaldıran karşılaşıyorlar. Allah'ın inayetiyle büyük bir zafer kazanıyor. Çaldıran Tebriz'e kadar gidiyor. Şah İsmail firarda. İslam ordusu geliyor. Kim durabilir karşısında? Allah'ın inayetiyle Onun için Yavuz büyük adam büyük Çocuklarınıza verin Yavuz'un adını Yavuz olsunlar Ama onun idealini aşılayın onlara Yavuz Selim Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Evliyaullah'ın büyüklerinden İstanbul'a Okurken Gittiğimde Eğer derse gitmeye vakit varsa Önce Ebu Yübel Ensari Hazretlerine Sonra Yavuz Selim Hazretlerine giderdi. Ona büyük adamdır o. Büyük adam. Fatih Efendimiz Aleyhisselam'ın metine nail oldu. Elbette büyük. Ama Yavuz ayrı bir adamdır. İslam birliğini kuran büyük kahraman. Çaldırandan dönüyor. Sonra Memlük devleti var. Kalbiyle Şah İsmail'in tarafında duruyor. Osmanlı sınırlarına tecavüz ediyor. Portekizlerle Şah İsmail'in ittifakı var. Bu da o cenahda duruyor gibi hareketler içerisinde. Portekizler o zaman Akdeniz'de yakıyorlar, yıkıyorlar, her tarafı öldürüyorlar. İşte onun için Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a geliyor. Osmanlı'nın himayesine giriyor. Endülüs Müslümanlar kaybetti. Eğer İttihat-ı İslam olmaz, Osmanlı'nın bayrağı, sancağı altında toplanmazlarsa Müslümanlar ayakta duramazlar, bunu anlıyorlar. Mısır'dan ulema mektuplar gönderiyor. Halep'ten, Şam'dan dört mezhebin fukahası Yavuz Sultan Selim Hanı Hazretleri'ne mektuplar gönderiyorlar. Diyorlar ki Allah rızası için gel, bizi bu Memlüklü zulmünden kurtar diyorlar. Mektuplar Topkapı Sarayı'nda, müzede var kardeşlerim mektuplar gönderiyorlar, o mektuplarda Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini davet ediyorlar. Yavuz gidiyor, evvela diyor ki, eğer ulema fetva vermese, sen Şah İsmail'in yanında durmasan, Portekizlerle şunlarla bunlarla hareket yapmasan asla ben Müslümanların üzerine yürümezdim diyor. Mısır'ı fethediyor, Mısır İslam'ın oluyor, mukaddes emaneti alıyor, orada Abbasi halifesi var. Abbasi halifesi ama Memlük devleti var. Moğollar Bağdat'ı işgal edince Abbasi halifesi oradan Mısır'a gidiyor. Mısır'a yerleşiyor ama şekil ve surette bir halife var. Devlette yönetimde onun bir gücü yok. Sadece adı var, şekil var, suret var. Sultan Yavuz Selim Han Hazretleri Mısır'ı fethedince halifeyi de alıyor, İstanbul'a getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam'a ait mukaddes emanetler neler varsa onlar da İstanbul'a gönderiyor kardeşlerim. Şimdi diyorlar ki Abbası halifesi Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine hilafeti bir törenle bırakmadı diyorlar. Yavuz meşru bir halife değildir. Dolayısıyla Osmanlı hilafeti İslamiye değildir, meşru değildir diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halife ünvanını kullanmamıştır diyorlar diyorlar efendim. Şimdi bunu asıl ne zaman söylemeye başlıyorlar? İngilizler Osmanlı toprağını işgal edecekler. Fakat hilafeti İslamiye'ye Müslümanların bir sadakati var öyle sadakati var ki İngilizler Babürlü Devleti'ne saldırıyorlar 1857 yılında Babürlü Devleti'ni yıkıyorlar orada Müslümanlar kendi devletlerinden daha ziyade Osmanlı'yı müdafaa ediyorlar neden? Hilafet İslamiye diye İngiliz korkuyor Eğer hilafeti kaldırırsam Hint Müslümanları yeniden ayaklanırlar diye o kadar hilafet İslamiye'ye bağlılıkları, sadakatleri var. İngilizler diyor ki Araplara, siz diyor halifesiniz. Osmanlı halife değil ki. Hani diyor, Abbas'ı halifesi Yavuz Selim'e hilafeti bir törenle vermiş miydi? Yavuz bunu gasp etti diyorlar. Sonra bir öneride bulunuyorlar, diyorlar ki, Osmanlı'yla saltanat devam etsin. Hilafeti bıraksınlar, hilafeti bıraksınlar. Tekin 1922'de de ne yapıyorlar kardeşlerim? Ankara'da bir karar alıyorlar. Hilafeti saltanattan ayırıyorlar. Saltanatı kaldırıyorlar. Hilafeti bırakıyorlar. Daha sonra hilafeti de kaldırıyorlar. Bunu ilk olarak teklif eden kim? İngiliz teklif ediyor. Yıkacak ya hilafeti Osmanlı'dan alacak, sonra kendi kuklalarının eline verecek, onlar halife olacaklar, onlar adına bölecek, parçalayacak, sonra Müslümanları bugün nasıl sömürüyorlarsa aynı şekilde sömürecekler. Peki efendim şimdi burada Buhari-i Şerif var. Hakikaten Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, Hilafetle alakalı ne buyurdu? Osmanlı hilafeti Meşru bir hilafet değil midir? Kardeşlerim Sultan Murat da kendisine halife diyor Başka Müslüman sultanlar Osmanlı dışında onlar da halife diyorlar Zaten Yavuz zamanına gelindiği zaman Yavuz diyor ki, ben Doğu'nun batının da halifesiyim diyor. Müslümanların hamisiyim. Müslümanlar da ona mektup yazıyorlar. Gel bizi kurtar diyorlar. Mısır'a gidiyor. Orada bir Abbasi halifesi var. Ama kukla, suretti bir halife, yönetim Memlüklerin elinde. E Memlük devleti tarihten silinince orada bir daha hilafet kalır mı? Mukaddes emaneti alınca, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri her şeyi de almış oluyor. Yani Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri efendim niçin insanlar önünde bir tören yapma ihtiyacı hissetsin ki? O kendisini خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ harameyn görüyor. Harameynin hizmetkarıyım ben diyor. Çöpçüsüyüm Resulullah Aleyhisselamın. Oralara hizmet etmek için varım. İstanbul'a 2 yıl şu kadar ay sonra dönüyor Mısır fetinden gece giriyor boğazı gece geçiyor neden insanlar toplanıp onu bir törenle karşılarlarsa nefsi oradan pay alır Allah rızası için değil de nefsi tazim edilsin diye yapmış olabilirim korkusuyla insanlar sabah onu devlet erkanı büyük bir törenle karşılayacak. Gece bir kayıkla geçiyor, sarayına gidiyor, sabah Yavuz bekliyorlar. O Yavuz tören yapar mı kardeşim? İstanbul'dan getirdiği son Abbas halifesi durur İstanbul'da. Sonra kanunu gelir oğlu Süleyman, bırakır onu Mısır'a gider, Mısır'da vefat eder. O vefat edince yerine kimseyi bırakmıyor. Kimseyi bırakmaması, ne gösteriyor? Osmanlı hilafeti almıştır. Zaten ondan önce de halifelik vardı, ama şimdi hilafeti kübra, yani o bütün ümmetin hamisi, bütün ümmetin sahibi olabilmek, onu Allah'ın inayetiyle Yavuz'la Osmanlı devralıyor. Peki İngilizler Arap kardeşlerimizi Osmanlı'ya karşı kışkırtırken, bir hadis var. Tevatür derecesindedir diyenler de var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki اَلْ اَئِمَّتُ -e min kureyşin İmamlar, Kureyş'ten olur. İmam, yani devlet başkanı. İki türlü imam var. İmamet var. Bir imameti suğra, bir de imameti kübra. İmameti suğra, camide namaz kıldırmak. İmameti kübra, devlet başkanlığı. Buyuruyor ki, imamlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'ten olacak. E Osmanlı Kureyş mi? Değil. Hani Edebali'nin kızı, Edebali Hazretleri Seyyid'di, dolayısıyla Osman Gazi'nin eşi Edebali Hazretleri'nin kızıydı. Oradan bir Osmanlı Osmanlı'da var, böyle diyenler de var. Peki hadi onu bir tarafa koyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e in hadisi. İngilizler de bu hadisler üzerinden kışkırtıyorlar. İmamlar devlet başkanları Kureyş'ten olur. Peki Osmanlı Kureyş değil, o zaman Osmanlı'nın hilafeti da değil. Dolayısıyla ey Araplar siz halife olun. Peki kim müdafaa ediyor? Arap uleması da Osmanlı uleması da. Risaleler yazıyorlar, Hint uleması risale yazıyor. Neden? Osmanlı hilafetinin meşru olduğuna dair eserler yazıyorlar, eserler telif ediyorlar. Peki, bu hadisi şerifi nasıl anlıyorlar? Diyorlar ki eğer Kureyş'ten imamete layık biri varsa o zaman o halife olur. Eğer Kureyş'ten imamete layık biri yoksa o zaman başka biri halife olur. Şimdi Sultan Yavuz Mısır'a gidiyor, Mısır'ı fethediyor. Abbas halifesi orada devleti yok, orada duruyor misafir gibi. Portekizler saldırıyor Şah İsmail orada duruyor Endülüs yıkılmış büyük bir katliam olmuş orada Siz böyle bir durumda öyle bir devleti devlet tecrübesi olmayan birine bıraksanız Cihan devletini yönetebilir mi kardeşlerim olur mu? Olmaz O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini Ulema diyor ki Yani Eğer seçme imkanınız var liyakatli biri de Kureyş'ten varsa onu seçin. Onun için bu hadis-i şerif ümmetin bidayetinde geçerlidir. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu onlar Kureyş'tendi, onlar seçildi. Eğer onlar seçilmese başka türlü münakaşalar olacak. Müslümanlar belki o ilk anda bölünecek, parçalanacaklardı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin Kitabul Menakib'te rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte buyuruyor ki kardeşlerim 3500. hadis-i şerif İnnel emra fi Kureyşin. Emr dedi efendimiz Aleyhisselam'ın idare, devlet yönetimi bu Kureyş'in elinde. Yani Kureyş yönetecek. La yuadihim ahadun illa kabbahullahu ala vejhihi ma aqamud din bu dini ikame ettikleri müddetçe bura önemli kardeşlerim yani ma akamu'd din bu dini ikame ettikleri müddetçe kim onlara düşmanlık yaparsa Allah Teala onu yüzü üzeri yere vurur inna hadzal amra fi kureyş la yuadihim ahadun illa kabahullah ala veyhihi ma akamu'd din dini ikame ettikleri müddetçe diyor. Yani eğer dini ikame etmez, Kureyş dünyaya dalarsa o zaman bunu kaybederler buyuruyor. Kardeşlerim Moğollar geliyorlar, Bağdat'ı alacaklar, Ulagu geliyor. O zaman Abbasi devletinde öyle düğün yapılıyor ki bir düğün 40 gün 40 gece devam ediyor. Müslümanlar da kenar mahallelerde açlıktan köpek eti yiyorlar. Ve sonra Cenab-ı Hak o devleti alıyor işte. Moğol büyük bir katliam yapıyor Bağdat'ta. Memlükler durduruyor. Sultan Baybar durduruyor. Memlük ordusunu Kayıtbay. Onlar mağlup ediyorlar. Dağılıyor Ayıncalut'ta. Moğol ordusu yeniliyor. İlk orada yeniliyor işte. Memlük devleti. Mısır'daki kurulan Türk devleti onlar mağlup ediyorlar. Abbas halifesi onların himayesine giriyor. Efendimiz ne buyurmuştu? Ma'akamu din, dini ikame ettiği müddetçe bu hilafet onların elinde olacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufukta görüyor. Yine sahih hadiste ey Kureyş topluluğu diyor. Bu sizin elinizdedir. Malem ta'allahu teala. Ta Allah'a isyan etmediğiniz müddetçe ama ne zaman ki isyanınız olacak Resulullah Aleyhisselam'ın elinde bir dal var o dalın kabuğunu soy soyuyor İşte Cenab-ı Hak böyle adamlar gönderecek onlar da sizin elinizden bu hilafeti alacak Peki Abbasi Devleti dağılıyor mu kardeşim? İslamiyetin hükümlerini tatbik etmekten aciz hale düşüyor mu? Düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi mi? Söyledi. Ma akamu din buyurdu. Dini ikame ettiğiniz müddetçe ya Sultan Selim Han Hazretleri Portekiz tehlikesi var. Şah İsmail'e ittifak etmişler. Müslümanlar Endülüs'ü kaybettiler. Portekizler güneyden Hindistan'ı göze kestiler oraya gidecekler. Öyle bir durumda parçalanmış bir alemi İslam, tek bir bayrak altında toplama mecburiyeti var. Şimdi böyle bir cihan devletini siz alsanız, burada bir köylü kardeşime, bir öğretmen bir esnafa, devlet tecrübesi olmayana al bir cihan devletini yönet deseniz ne olur? Bir saatte dağılır o devlet. Yani o devlet melekesini kaybetmiş. abbas hilafeti yok. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri orada hilafeti İslamiye'yi alıyor. Peki, şimdi bizde yazılan bir sürü makale var. Yok efendim Osmanlı Ruslarla bir savaş yapıyor, küçük kaynarca anlaşması, orada hilafeti İslamiye'yi zikrediyor. Ondan önce zikretmemişti Osmanlı hilafeti. Yani Yavuz almış mıydı, almamış mıydı? Bizdeki böyle bazı kafası karışık adamlar. Osmanlı düşmanı adamlar yani buradan İngiliz'de beraber olanlar Hilafeti İslamiye kaldırıldıktan sonra bile Osmanlı'ya öfkesi ağzından kaleminden boşanan adamlar hain herifler İstanbul'da duruyorsun O İstanbul sana Hilafeti İslamiye'nin hediyesidir Osmanlı'nın Akşemseddin'in hediyesidir Yavuz'un hediyesidir Seferlerde Atın üzerinde o çölleri aşan, Peygamber aleyhisselamın emri olmadan Osmanlı ordusu yola çıkmaz diyen, rüya aleminde o emir gelmeden yola çıkılmaz diyen Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ne yapabilirdi başka? Ne yapabilirdi? Ümmeti, Hilafeti İslamiye'yi tek bayrak altında topluyor. İslam ümmetini topluyor. Efendim, Halife kelimesini kullanırdı ama çok kullanmazdı. Neden? Hadimul الْحَرَمَيْنِ ''Haremeynin hizmetkarıyım'' kendini öyle anlatırdı onlar. Resulullah Aleyhisselamın yolunun toprağı, onun toprağında ayağını bastığı yerde toz olabilmek, Efendimiz Aleyhisselam'a öyle bir muhabbetleri, aşkları vardı onların. Onun için Osmanlı İslam Devleti İngiliz işgal tehlikesi olana kadar ne Mekke'deki kaleye ne Medine-i Münevvere'deki kaleye Osmanlı İslam bayrağını asmadılar. Bayrak hakimiyeti anlatır diye kardeşlerim. O halde şimdi 2. Kaynarca Anlaşması'na kadar Osmanlı Hilafeti İslamiye'yi savunmamış mıdır? Halife kelimesini kullanmamış mıdır kardeşlerim? Bununla alakalı Lütfi Paşa'nın, Lütfi Paşa, kim Lütfi Paşa? Sadrazam, kanunu zamanındaki Sadrazam, Lütfi Paşa, yani Yavuz'un oğlu Süleyman. Hemen Yavuz'dan sonra Lütfi Paşa bir risale yazıyor. Risale. Bu risale nedir? Halasul umme fi <fî> ma'rifetil eyyime. Ya bu hilafet acaba Osmanlı'ya geçmiş midir? El eyyimetu min Kureyş'in. İmamlar, halifeler Kureyş'ten olur. Osmanlı da Kureyş değildir. O zaman Abbasiler'den sonra imamet yok mu? Ümmet bassız mı? Ümme sahipsiz mi kaldı? Bununla alakalı vehimler, evhamlar var. Yani diyorlar ya, Küçük Kaynarca'ya kadar Osmanlı hilafeti sahiplendi mi? Efendim sahiplenmez mi? Hemen Yavuz'dan sonra, oğlu Sultan Süleyman zamanında, Sadrazam bir risale yazıyor. Risalenin adı ne? خَلَاسُ الْاُمَّ ف۪ي مَعْرِفَةِ Arapça, yani çok böyle 15-20 sayfa kadar bir risale ama tahkikle neşrediyorlar, 70 sayfa kadar oluyor diyor ki onun başında yani Osmanlı devlet başkanı sultandır ama imam halife değildir. Hatta bizim İmam-ı Nesefi medreselerde okuduğumuz tu Akidesinde İmam-ı Nesefi rahmetullahi aleyh işte halife mutlaka Kureyş'ten olacak Kureyş'ten olmazsa caiz değildir. Hadisten harekette de böyle diyor. O da bu hadis-i rivayet ediyor alıyor, mutala ediyor bu Risalesi'nde. Bu Risale'yi bilmiyorum tercüme edildi mi etmeli. İnşallah bununla alakalı Allah'ın inayetiyle Arapça bu mevzuyu Arap uleması da anlatıyor. Osmanlı'yı müdafaa ediyor ama İngiliz yandaşları var. Onlar Hilafet-i saldırıyor. Bu ümmet yeniden bir araya gelmesin diye şu an internet sosyal medyada Arap dünyasında bu tartışılıyor. Bir tarafta ulema, ehl-i sünnet olanlar müdafaa ediyor. Diğer taraftakiler saldırıyorlar. Osmanlı hilafeti meşru değil diye. Biz de uyuyoruz. Yavuz'un kemikleri sızlıyor. Onların derdi kuru bir kavga değil. Bu ümmetin iffeti namusu çiğnenmesin. Eğer bir olmazsak, beraber olmazsak ayakta duramayız. Yani gördüğünüz gibi... Bu Risale kardeşlerim gösteriyor ki Evet Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halife olmuştur, hilafeti almıştır, hilafeti kübra Osmanlıyla başlamıştır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki bu hilafet Kureyş'te ama ma din dini ikame ettikleri müddetçe ya da Ma lem taasullah teala Allah Teala'ya isyan etmedikleri müddetçe buyurmuştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E, dolayısıyla dağıldı devlet, hilafet kalmadı. Osmanlı da ümmeti toparladı, bir araya getirdi. Sonra İngilizlerin saldırılarıyla o hilafet dağıldı kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el hilafetu ba'di 30 seneten hilafet benden sonra 30 yıl olacak. E peki o zaman Osmanlı nasıl hilafet olabilir? Osmanlı nasıl olur? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Khilafet 30 yıl olacak ama sonra thumma yuti mulkahu men yeşâ. Ondan sonra Allah Teala İdariyi Ebu Davud'un hadisleri bunlar kardeşlerim. Yani "Sümme yütillahu mulkuhu men yeşâ" dediğine verecek. Yani khilafet bir türlü imametle devam edecek. İmametle o da yine khilafet olacak. Peki o 30 yıl neden dedi efendimiz Aleyhisselam? Ondan sonra halifelik olmayacak mı? Ulemamız bunu şöyle anladılar. Kardeşlerim, e, İmam Taftazani de şöyle akayette öyle anlıyor. Diyor ki bir e, kamil hilafet var bir de nakız hilafet var. Kamil hilafet Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onların hilafeti 30 yıl devam ediyor. Efendimiz aleyhisselam ona işaret ediyor. Hem alim hem devlet başkanı. Ama ondan sonra hem alim hem devlet başkanı gelmiyor. Devlet başkanı var, Şevhül İslamlık var. Ya da müftü var, baş müfti var, işte kadı var. Onlar fetva veriyorlar. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem hilafeti ikiye ayırıyor. Neden? Çünkü buyuruyor ki, مَنْ مَا تَوَلَيْسَ Kim öldü ki? Bir devlet başkanı yok. Yani bir devlet başkanına biat etmeden ölürse o cahiliye ölümüyle ölür. O zaman İslam kıyamete kadar devam edecekse mutlaka hilafet olacak. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sizin başınıza Abudun Habeşiyyun Habeşli bir köle geçmiş olsa bile Ona da itaat edin Şimdi Habeşli bir köle diyor e, Habeşliler Kureyş mi? Değil O zaman ne buyuruyor Efendimiz aleyhisselam? Demek ki Kureyş Ma akamud din Dini ikame ettiği müddetçe devletin başında duracak Sonra Onlar Vazifelerini ihmal edince hilafeti kaybedecekler. Ümmetin başına başkaları geçecek. İşte o Abdun Habeşiyyun ifadesi de onu anlatıyor. Hz. Ömer r.a.f. şehit vurdular, yaraladılar. Şehit olmak üzere buyuruyor ki لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَا أَبِي حُزَيْفَ حَيَّنْ لَسْتَخْلَفْتُهُ لو كان سالم مولى ابي حذيفه ابو Huzeyfe'nin mevlası azatlısı e, Salim hayatta olsaydı onu halife yapardım levallaytuhu da var istahlaftuhu da var onu halife yapardım e o Kureyş'ten değil Hazreti Ömer el eyyimmetu min Kureyş'in hadisini biliyor neden böyle diyor eğer Kureyş'ten daha layık başka biri varsa o zaman o hilafete gelir. Resulullah Aleyhisselam'ın farklı hadislerini Hz. Ömer radıyallahu anh bir bütün olarak değerlendirdiğinden diyor ki eğer o Kureyş olmayan salim hayatta olsaydı onu yerime halife bırakırdım buyuruyor. Ömer radıyallahu anh bütün bunlardan hareketle anlıyoruz ki mutlaka ümmetin bir başı olacak. Resulullah Aleyhisselam eğer o baş olmadan bir başa yani bir devlet başkanına biat etmeden ölürse cahiliye ölümüyle ölür buyuruyor. Yani her dönemde Müslümanların bir başı olur. Kimi fasık olur, günahkar olur ama olur. Yani o devlet bütünlüğünü koruyun buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. Devlet bütünlüğünü koruyamazsanız o zaman iffetler, namuslar çiğnenir. Allah muhafaza buyursun işte Irak'ın, Suriye'nin halini görüyorsunuz kardeşlerim. Yani ya yöylediğine amanu atiyyun Allah'a ve atiyyun Rasule ve ulul emriminkum. Ulul emre itaat edin. Devlet başkan o zaman yani hilafet 30 yıldır. E sonrası yoktur diyemeyiz. Yani kamil halife, kamil hilafet 30 yıl. Sonrası yine hilafettir. Sonrası yine imamettir kaldırılmıştır ama İslam birliği yeniden olacak, yeniden tesis edecek, kıyamete kadar devam edecek. O halde kardeşlerim toparlarsak Evet El-Eymmetu min Kureyş'in Devlet başkanları Kureyş'ten olacak ama layık bulabilirseniz olacak Eğer onlar da asi olurlar ise ma akamu din dini ikame ettiği müddetçe bu vazife onlarda olacaktı sonra kaybedeceklerini Efendimiz aleyhisselam işaret ediyor ve kaybettiler peki bu ümmet başsız olmayacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem velev ki başına Habeşli bir köle Habeşli önceden böyle birisi geçmiş olsa bile ona da itaat etsinler ama Müslüman olacak tabi İtaat etsinler. Birliklerini, beraberliklerini korusunlar. Ulul emre itaatle alakalı ayet-i kerimeler. Eğer bir devlet başkanına biat etmeden ölürse, devlet başkanı Müslüman olacak, o cahiliye ölümüyle ölür. Hadis-i şeriflerinde hareketle anlıyoruz ki Osmanlı hilafeti meşru bir hilafettir. O meşru hilafet lağvedilmiştir. Ümmet parçalanmış dağılmıştır kardeşlerim. Allah Teala bize yeniden idtihat-ı İslam'ı ihsan eylesin. İnşallah bu meseleyi Arapça'da telif edeceğim. Bu konuşmayı da yapıp oradakilere İngiliz muhiblerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hilafetinin e, nasıl devam ettiğini onun yolunun Osmanlı'yla devam ettiğini hadis-i üzerinden ifade edeceğiz inşallah. Ama bununla alakalı müesseseler kurma mecburiyetimiz var kardeşim. Bu kadar ilahiyat fakültesi var. Ne yapıyor? Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı bununla alakalı çıkıp Arap televizyonlarına konuşmalı. Bu meseleyi anlatmalı. ifade etmeli, izah etmeli. Osmanlı var ki biz varız burada Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, İttihat-ı İslam'a mecburuz, memuruz buna. Yeniden bu ümmet, Yavuz zamanında olduğu gibi birleşecek, beraber olacak, olmak mecburiyetinde diyeceksiniz ki, Hocam bu hayal, bu zor, evet zor, zor olduğunu ben de biliyorum. Peki bundan başka alternatifimiz var mı kardeşlerim? Eğer bir olmazsak, beraber olmazsak Araplar, Türkler, Hindistan'da yaşayanlar, Boşnaklar, Kürtler, bütün Müslümanlar beraber bir olmazsak, tek bir devlet Osmanlı'da olduğu gibi olmazsak alem İslam'ı koruyabilir miyiz? Koruduk mu Bağdat'ı, koruduk mu Şam'ı, koruyabildik mi Kudüs'ü, Gazze'yi, Mısır'ı, Müslümanları, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı koruyabildik mi? O halde önümüzde bir yol var, tek bir yol var. O da İttihad-ı İslam. Ondan başka seçenek yok, alternatif yok. Dillerimiz başka başka olabilir. Bölgelerimiz, iklimlerimiz başka. Ama Kur'an-ı Kerim inne hazihi ummetukum ummeten vahide. Biz tek bir ümmetiz. Vatasimu bi hablillahi cemien ve la Kur'an bize emrediyor. Toptan bölünmeden parçalanmadan Allah'ın ipine yapışın buyuruyor. Allah rızası için alimler, arifler, müslümanlar bunun için uğraşalım. Yani bütün her şey hayal. Osmanlı'da bir ara tanzimattan sonra Osmanlıcılık diye bir şey uydurdular sonra baktılar ki olmuyor. Herkes bir tarafa gidiyor. Hilafeti i İslamiye ile bu ümmeti bir, bu ümmeti beraber yek vücut, bir arada tutabileceklerini anladılar ama Sultan Abdülhamit Han hazretlerini devirdiler ondan sonra iddia terakkin hayallerine koca bir devleti yok ettiler kardeşlerim Sonu olanlar oldu parçalandı gitti İslam diyarını kafirlere teslim ettiler o halde önümüzde başka bir şık yok ya Müslümanlar bu halde bölünmüş kalacak sömürülmeye devam edecekler ya da yeniden bir araya gelecekler, bir yavuz çıkacak, yek vücudu olacaklar, sömürenlerin ellerini kesecekler. Yavuz'la Osmanlı'nın muhteşem zamanlarında yaptıkları gibi Allah Teala Müslümanlara o şuuru ihsan eylesin. Bu ideal için çalışma noktasında Rabbim bize şuurlar lütfeylesin. Kardeşlerim akşam gece yarısıydı. Baktım bir mesaj var. Burada tıpçı kardeşlerimle haftada bir sohbet ederdim bir ara. Derslerden vakit bulup gelirdi buradan fakülteden kardeşlerimiz. Çarşamba akşamlarıydı. Epey zamandır yapamıyoruz. Oradan derslere gelen bir kardeşim, şimdi büyük bir vilayette doktor yoğun bakım doktoru baktım Mesaj, hocam diyor, benim testim de pozitif çıktı, işte dua buyurun diyor. Aradım, hayırdır, buyur kardeşim dedim. Evli, eşi hamile, ailesini Konya'ya göndermiş. Konyalı bir kardeşim, başka bir yerde görev yapıyor. Büyük bir vilayette. Hocam diyor, bir hasta geldi. Üç arkadaş, acil müdahale ettik. Aslında diyor, hekimlikte imkan, koruma... Bütün bunları, bütün bu tedbirler alınır ama diyor, hastanın hali çok garipti diyor. Hemen biz müdahale ettik. Üç tane doktorduk diyor. Hepimize de hastalık isabet etti. Hasta da şey yapamadık diyor. Yürüyerek geldi, yoğun bakımda vefat etti diyor. Bir anda kuşattı, ciğerlerini kuşattı. Şimdi evdeyiz diyor. Kardeşlerim, Yoğun bakımda tabi, yoğun bakımdaki hallerden anlattı. Şu an bir artış var dedi. Siz de görüyorsunuz. Sağlık Bakanı açıklıyor. Bilmiyorum bugün ne oldu, veriler nedir? Bir artış var. Biz Müslümanız. Resulullah Aleyhisselam zamanında Medine-i Münevvere'de veba yoktu. Ama buyurmuştu ki, اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهًا وَإِذَا وَقَعْ ve وَأَنْتُمْ بِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا Yani siz bir yerde taunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. وَإِذَا وَقَعْ ve وَأَنْتُمْ بِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا Bir yerde bulunuyorsunuz, orada da bu hastalık varsa oradan dışarıya çıkmayın. Yani Efendimiz Aleyhisselam karantinayı öğretiyor dünyaya. Ne zaman? 15 asır önce yaklaşık yokken bu hastalık orada daha sonra Sahabe döneminde Hz. Ömer döneminde zuhur ediyor Şam taraflarında Ürdün civarında oralarda zuhur ediyor ama Resulullah aleyhisselam nasıl korunulacak bütün dünyaya bunu o zaman terkin ediyor peki kardeşim şimdi devlet diyor ki evinden çıkması gerekenler çıksın ama maskeler ağızlarda olsun o halde çıkın. Aralarda mesafeler olsun. Bu halde olmuş olduğunuz mekanlarda olun. Şimdi efendim bir araya geliyor, eğlence merkezine gidiyor, eğleniyor orada, zıplıyor, içiyor, içiyor, kucaklaşıyorlar ya da başka yerde neredeyse tabi sadece orada değil başka yerde yapıyorlar, kucaklaşıyorlar ya da Müslüman kardeşim ben, sen hepimiz Bunlar riayet etme mecburiyetindeyiz, mecburiyetindeyiz. Başkalarının ölümüne sebep olursan bunun da vebali var. Elbette eceli takdir eden Cenab-ı Hak ama biz bu önlemleri almaya mecburuz. Onun için Allah rızası için Peygamber aleyhissalatu vesselamın tembihatıdır. Onu da dikkate alarak bu kurallara uyalım, riayet edelim inşallah. Bir de şunu söyleyeyim. Dedi ki o doktor kardeşim, hocam dedi geçen birisi geldi, aşırı alkol almış, müdahale ettik dedi, kurtaralım diye. Yani elhamdülillah kurtardık ama gözleri kör oldu dedi. Alkol, beyni tahrip ediyor. Göz kör oluyor, alkol komasına girince. böbreği tahrip ediyor. Karaciğeri tahrip ediyor, siroz oluyor. Kadın hamile ise alkolü aldığı zaman çocuğun zihin gelişimi duruyor. Saydı neler neler yapıyor diye. Sigaradan daha zararlı. Eroinden daha zararlı. Ama şu kadar içki tüketiliyor. Şu kadar içki fabrikası var. Şu kadar içki servisi yapılıyor. O halde kardeşim içki senin evladını da öldürecek senin kızını da öldürecek. Elhamdülillah İslamiyet ne muhteşem bir dindir. Allah Teala ne insan zararına ise onu Cenab-ı Hak yasaklıyor. Ama adam diyor ki İslam neyi yasakladıysa ben onu yaparım. Bak kardeşim sen onu yapıyorsun ama gelinin içtiği zaman çocuk zeka gelişimi duruyor oğlun içi gözünü kaybediyor siroz oluyor sigaradan şundan bundan daha zararlı o zaman ne olursan ol kardeşim hangi düşünceye sahip olursan ol Allah rızası için Müslümanlara söylüyorum insanlık için gelin bir kamuoyu oluşturalım bu içkiyi bu toplumdan gelecek nesillerimizi sağlıklı bir yaşam içinde onlara bir ülke teslim edebilmek için içkisiz bir Türkiye oluşturalım. Bununla alakalı herkes gelsin. Herkesin ailesi var, herkesin çocuğu var, İşki onların da yarınlarını karartıyor. Evleri yıkıyor, ocakları söndürüyor, bedenleri de tahrip ediyor. Onun için kardeşim, yani bunu Müslümanlar söylüyor diye kulaklarını kapatma, gel ne olursan ol, dinle bunu, ister şu ol, İster bu ol, ister İslam düşmanı ol, dinle bunu. İslam hep güzeli emreder, hep doğruyu emreder. Eğer bu içkiyi kaldırırsak bu toplumdan o zaman sağlıklı nesiller bizden sonrasında bu ülkede yaşamış olacaklar. Biz de bu insanları bu halde görmeyeceğiz. Onlar da kurtulacak, evlerini de kurtaracaklar. Cenab-ı Hak o noktada inşallah muvaffakiyet nasibesin. Yani ben Müslümanlara da, Müslüman olmayana da çağrıda bulunuyorum. Evladına merhamet et kardeşim, kızına merhamet et. Ali Kara hocamız vefat etmiş kardeşlerim. Ben e, hastalığını duymuştum. Ama şimdi kardeşlerim vefat ettiğini söylüyorlar. اِنَّا ve وَاِنَّا ile رَاجِعُونَ Hüküm O'nundur. Ne söyleyebiliriz? Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki at-ta'unu şehadetu li kulli muslimin Müslüman